Yazan Edith Wharton 1. Bölüm New York'ta trafiğin miskinatlı arabaların hızında seyrettiği, sosyetenin müzik akademisinde Kristen Neeson'ı alkışladığı ve Hudson Nehri'ndeki gün batımlarının tadını Ulusal Tasarım Akademisi'nin duvarlarında çıkardığı günlerde, tek bir vitrini bulunan, göze batmayan bir dükkanı da Stuyvesant Meydanı'na bitişik mahallenin kadın sakinleri beğenip tercih ediyorlardı. Çok küçük bir dükkanlı burası. Gözden düşmüş bir yan sokakta, berbat bir bodrum katındaydı. Vitrinde teşhir edilen çeşitli şeylerden ve vitrinin tepesindeki tabelada okunan kısa yazıdan sadece banır kardeşler yazıyordu orada, siyah zemin üzerine yaldızlı kabartma harflerle. Burası hakkında bilgi sahibi olmayan birinin içeride ne iş yapıldığını tahmin etmesi güçtü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 bir müzenin camlı vitrinlerinde uzun zaman saklanmış nesnelerin bulanık grimsi rengine çalsa da, vitrinin gerisinde yanı başındaki pislikle hoş bir tezat oluşturan düzenli tezgahlar ve beyaz badanalı duvarlar bulunduğu görülebilirdi. Banır kardeşler derli toplu dükkanlarıyla gurur duyuyorlardı. Onun mütevazi başarısından da hoşnuttular. Bir zamanlar hayalini kurdukları gibi değildi.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 Kardeşlerden yaşça büyük olan Enel bir ocak akşamı kardeşi Evelina ile kendisinin yatak odası, mutfak ve salon olarak kullandıkları arka odada otururken tadını çıkardığı böyle bir saatti işte. Dükkanın storları indirilmiş, tezgahların üstü toparlanmış, vitrindeki malların üzeri eski bir çarşafla örtülmüştü. Ama...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 Odanın geri kalan kısmına hakim olan yeşilim tırak gölge, abanoz ağacından eski moda bir kar yolanın ana hatlarını gizemli bir şekilde gözlerden gizliyordu. Süslü harflerle Rock of H diye tanımlanmış sarp bir kayaya gözlerini anlamlı bir biçimde devirerek tutunan, gecelik giymiş genç bir kadının renkli taş basması resmi kar yolanın tepesinde asılıydı.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 Soğuktan kızarmış burnunun ucuna kadar inen benekli bir tülün altında yasılmıştı. Daracık ceketi ve siyah kaşmir etekliği içinde son derece büzülmüş ve solmuş görünüyordu. Ama daha mutlu koşullarda görece gençliğe bürünmesi de olasılık dışı değildi. ''Aa Eliza'' dedi kronik bir huzursuzluğu gösteren incecik tiz bir sesle.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 Ceketini sıska omuzlarından sıyırdı. ''Aman sende!'' dedi daha az sinirli bir sesle. ''Artık bu doğum günlerinden vazgeçsek iyi olur bence. Artık sadece Noel'i kutlayabilsek yeter.'' ''Böyle söyleme Verina. O kadar da kötü durumda değiliz. Sanırım üşüdün ve yoruldun sen. Ben çaydanlığı alırken sen otur. Kaynadı zaten.''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 Çok güzel değil mi ama? Çaydanlığı ocağın üzerine bırakan Ener Ayza, kardeşinin omzunun üstünden eğilip, saatin yuvarlak kenarını hoşnutlukla okşadı. Bak, tiktakları ne kadar sesli. İçeri girer girmez duymandan korkmuştum. Yok, düşünmüyordum, diye mırıldandı Evelina. E ee, şimdi sevinmiyor musun? diye tatlı tatlı sitem etti Enel Ayza. Sert bir azarlama değildi. Çünkü Evelina görünüşte kayıtsız olsa da içini kaygıların kemirdiğini biliyordu. Çok sevindim abla. Ama yapmamalıydın bunu. Saatimiz olmadan da pekala idare ederdik. Evelina Banır. Otur da çayını iç bakalım. Ben de senin kadar ne yapmam ne yapmamam gerektiğini biliyorum.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 çok ucuza aldım. Merak ediyorsan geçen gece makinede bayan Hawkins için yaptığım ekstra bir işten aldığım parayla ödedim. Bebek zıbınları mı? Evet. Biliyordum işte. O parayla kendine bir çift ayakkabı alacağına söz vermiştin. Ya istemediysem ayakkabıları? Buna ne diyeceksin? Eskilerini yamattım. Yeni gibi oldular. Ve şunu bil ki eveliğine banır.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 Saat de her şeye tepeden bakan yerinden Evelina'nın parmaklarının altındaki aletin keyif kaçırıcı tıkırtısına ayak uyduruyordu. İkinci Bölüm Evelina'ya saat alınması Enel Banır'ın hayatında kardeşinin tahmin edebileceğinden çok daha önemli bir olaydı. Önce kendini ortak kasaya koyması gerekmeyen,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 Diş çıkaran bebeğini görme bahanesi olmasa, tezgahın arkasında her zaman oturduğu yerden uzaklaşması için nasıl bir şey uyduracağını asla bilemezdi Enelayza. Dükkandan pek sık dışarı çıkmaması, bu çıkışları Enelayza'nın hayatının en önemli olayları haline getiriyordu. Dükkanın manastırımsı sessizliğinden kalabalık sokaklara çıkmak bile içini bastırılmış bir heyecanla dolduruyor.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 Ama küçük dükkanın içindeki tanıdık sessizlik ve Evelina'nın sürfile aletinin tıkırtısı yavaş yavaş sinirlerini yatıştırınca kapılmış olduğu selin içinden bazı imgeler ve sesler ayrılıyor, Enelayza günün geri kalan kısmını gezintisinin değişik evrelerini zihninde yeniden yapılandırmaya ayırıyordu. Sonunda gezintisi düşüncelerinde ardışık ve oldukça renkli bir deneyim olarak biçimleniyor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 aralarındaki bağın hiç bilincinde olmadan hep karşılaşıyor olabilecekleri düşüncesiyle büyülendi. Düşüncelerinde ne zaman bu evreye gelse, Enelayza gizlice saate bir göz atardı. Onun gürültülü kesik tiktakları, kendi varlığının en gizli yerinin bir parçası olmaktaydı. Uzun saatler süren bu düşünmelerin ektiği tohumlar, Sonunda bir sabah Evelina'nın yerine pazara gitme yönündeki gizli arzuda filizlendi. Bu amaç Eneliza'nın düşüncelerinin yüzeyine çıkınca ilkilip kaçındı böyle düşünmekten. Onun saf ruhunda daha önce hiç bu kadar iki yüzlüye bulanmış bir plan oluşmamıştı. Böyle bir adım atmayı nasıl aklından geçirebilirdi? Hem hem derken sesinin kırıldığını anlayacak kadar mantıklı biri değildi.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 Birkaç dakika yürüdükten sonra Evelina'nın alışveriş ettiği çarşıya geldi. Eğer yaşadığı bölgeyi bir parça tanımışsa Bay Remi de ihtiyaçlarını burada karşılıyor olmalıydı. Patates sandıklarının ve pörsük balıklarının arasından geçen Enel Ayza dükkanda arka tarafta durmuş et kesen önlüğü kanlanmış kasaptan başka kimseyi bulamadı. Balık pulları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 Sanki kendisi gelmiş gibi bana iyi yerinden verecek misiniz diye ekledi çocuksu bir içtenlikle. Aa sorun değil. Kasap sırıtarak satırına elini aldı. Kız kardeşiniz etin iyi dilimini kasaplar kadar iyi biliyor dedi. Biraz sonra diye düşündü Enel Aiza. Biftek kesilip paketlenmiş olacak ve hayal kırıklığı içinde eve dönmekten başka çaresi kalmayacaktı.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 Daha başka bir olayın yaşanmadığı renksiz bir hafta geçirdiler. Eski çorap Evelina'nın boğazına iyi geldi. Bayan Hawkins de bir iki kez uğrayıp bebeğinin dişlerinden söz etti. Sürf yapılacak yeni siparişler alındı. Karpuz kollu hanımefendiye de Evelina bir bone sattı. Meydanın sakinlerinden olan karpuz kollu hanımefendi adını bir türlü öğrenememişlerdi çünkü paketlerini evine hep kendisi taşıyordu, o civardaki en saygın ve ilginç kişiydi. Genççeydi, zarifti, tatlı tatlı hüzünle gülümsüyordu. Bunun için onun hakkında epeyce hikaye uydurmuşlardı. Ama kasabaya dönüşü haberi bile o yıl ilk kez görünmüştü ortalıkta, Enel ilgisini çekmeyi başaramadı.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 Onun giderken Evelina'nın hayallerinden birini de yanında götürüp götürmediğini Eneliza hiçbir zaman öğrenememişti. Ama onun gösterdiği ilgi kız kardeşini nefis olasılıklarla sarıp sarmalamıştı. O günlerde Eneliza kendine acımayı aklından bile geçirmemişti. Evelina'nın kişisel hakkı olduğunu düşünüyordu bunun. Tıpkı özenle kıvrılmış saçları gibi.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 Bozulmuş olmalı. Gidip bakayım. Evelina, sürf yapmakta olduğu şapkayı elinden bıraktı. Saati raftan aldı. İşte, biliyordum. Sımsıkı kurulu. Acaba ne oldu ona ene Hiç bilmiyorum, dedi ablası. Saati yakından incelemeden, önce gözlüğünü temizlerken. iki kadın kaygıyla saate eğilip,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 Ölünün arkasından son görevini yerine getiren biri gibi. Ve sanırım, diye ekledi. Yarın bir koşu bayreminin dükkanına gidip tamir edilebilir mi diye bir bakacaksın. Eneliza'nın yüzü alev alevdi. Ben, e, evet, sanırım gitmem gerekecek, diye kekeledi. Yere yuvarlanan bir makarayı kaldırmak üzere eğilirken, birden hızlanan kalbi,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 Saati Bayrami'nin dükkanına götürdüğünü ama adamın da dükkanının da ortadan kaybolduğunu görmüştü. Bütün gün işleriyle meşgul olurken bu rüyanın anısı canını sıktı. Yemeklerini yer yemez, Enel saati alıp tamir edilmek üzere götürmesini kararlaştırmışlardı. Ama daha masadan kalkmadan, üzerine sayısız iğne saplı, siyah önlüklü miyop küçük bir kız bağıra bağıra içeriye daldı. Bayan Banır tanrı aşkına Bayan Melins'e bayıldı. Bayan Melins üst kattaki terziydi. Miyop kızda onun küçük çıraklarından biri. Eneliza yerinden fırladı. Hemen geliyorum. Evelina çabuk. Cordialiver. İki kardeş bir vişneli körü şişesine bu örtmece adı takmışlardı. Büyükannelerinden kalan bir düzine şişeden sonuncusuydu. Bu tür acil durumlara karşı dolaplarında kilitli tutuyorlardı onu. Eneliza, elinde kordiyal ile hemen miyop kızın arkasından üst kata koştu. Bayan Melins'in nöbeti Enelayza'yı neredeyse iki saat alıkoyacak kadar ciddiydi. Boşalmış kordiyal şişesini alıp yeniden aşağı indiğinde karanlık çökmüştü. Dükkan her zamanki gibi boştu.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 Kendi kendine mi çalışmaya başladı? Yok. Saatin kaç olduğunu bilemeden oturamadım. Onun çalışmasına öyle alışmışım ki. Sen yukarı çıkar çıkmaz. Bayan Havkin'si uğradı. Ben de ona dükkana göz kulak olmasını söyledim. Toparlanıp Bayrami'nin dükkanına koştum. Saatin bir şeyi olmadığı anlaşıldı. Sadece mekanizmasına toz kaçmış. Bayrami bir dakikada düzeltti onu. Ben de alıp geldim. Tekrar çalıştığını duymak ne güzel değil mi? Ama şimdi bana bayan Melin anlat çabuk. Bir an hiçbir şey söyleyemedi Enel Ayza. Fırsatı kaçırdığını öğrenene kadar, ona ne kadar umut bağladığını anlayamamıştı. Şimdi bile o saatçiyi görmeyi bu kadar çok arzulamasının nedenini bilemiyordu. Sanırım benim başıma hiçbir şey gelmediğinden, diye düşündü. Karşılarına çıkan her fırsattan Evelina'yı yararlandıran kadere imrenerek. Pazar okulu öğretmenini de Evelina almıştı, diye mırıldandı kendi kendine. Ama feragat sanatında deneyim sahibiydi. Belli belirsiz bir duraklamadan sonra terzi kadının nöbetini ayrıntılı olarak anlatmaya girişti.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 en azından mi öyle düşünüyor, diye yanıtladı. Hiç yadırgamadan kendine bir fincan çay koyarken. Sadece düşünüyor, diye mırıldandı ene Layza. Ama emin değil, diye devam etti Evelina, dalgın dalgın çaydanlığı ablasına doğru iterken. Bir şeyi, adının ne olduğunu unuttum, bozuk olabilirmiş. Her neyse, uğrayıp bakacağını söyledi. Öbürsü gün, akşam yemeğinden sonra. Kim söyledi diye soludu Enel Ayza. Kim olacak Bayremi tabii. Bence çok kibar bir adam. Hem kırkında olduğuna da inanmıyorum. Ama hakikaten hasta duruyor. Sanırım pek yalnız. O dükkanda bir başına. Bana öyle olduğunu anlatmak istedi ve nedense. Evelina durup küçümsemesine başını salladı. Saat için uğrayacağını söylemesi bir bahane olabilir diye düşündüm. Ben tam dükkandan çıkarken söyledi bunu. Ne dersin Eneliza? Ya ne bileyim ben. Kendini kurtarmak için Eneliza'nın elinden daha içtenlikli bir şey söylemek gelmemişti. E, "Herkesden daha zeki olduğumu iddia edeceğim." dedi Evelina. Elini bilinçli bir şekilde saçına götürürken ama bence Bay Herman Remi, o daracık dükkanında bir başına kalmaktansa burada bizimle bir akşam geçirmekten memnun olur. Evelina'nın kendine bu kadar güvenmesi Enelayza'yı rahatsız etti. ''Bence bir sürü arkadaşı vardır.'' dedi, neredeyse sertçe. ''Yoo, arkadaşı yok. Hiç arkadaşı yok.'' ''Bunu da mı söyledi sana?'' Sesindeki belli belirsiz istihzayı kendisi bile hissetti. ''Evet, anlattı.'' dedi Evelina, gülümseyerek gözlerini yere eğerken. Biriyle konuşmaya can atıyor gibiydi. ''Hoş biriyle demek istiyorum. Bence bu adam mutsuz Eneliza. ''Bence de.'' çıktı ablanın ağzından. ''Üstelik kültürlü birine benziyor. Ben içeri girdiğimde gazete okuyordu.'' O küçücük dükkana tıkıldığını düşünmek insanı üzmüyor mu? Yıllarca Tiffany's'te çalıştıktan, saat bölümündeki en iyi adamlardan biri olduktan sonra. Bütün bunları mı anlattı sana? Evet, anlattı. Eğer durup dinleyecek zamanım olsaydı, eminim ki başından geçen her şeyi anlatacaktı bana. Bu adam yapayalnız diyorum sana Enel Ayza. Evet, dedi Enel Ayza.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 "Aa, Evelina. Ben hep rahat ettiğimizi düşünmüştüm." diye itiraz etti Enelayza. "Aa, rahat sayılırız. Ama sanırım bir salonumuz olsaydı keşke dememde de bir sakınca yok değil mi? Her neyse. Yatağı gizlemek için bir paravan alabiliriz belki." Enelayza kızardı. Evelina'nın teklifinde nedense insanı mahcup eden bir taraf vardı. Daha fazlasını istersek Elimizde olan da alınır diye düşünürüm hep, dedi çekinerek. <gülüyor> her kim alırsa eline pek bir şey geçmez, diye yanıtladı onu eveliğine bir kahkaha atarak, sofra örtüsünü çekip alırken. Birkaç dakika sonra, dükkanın arka tarafındaki odaları yine her zamanki gibi kusursuz düzenine kavuşmuş, iki kız kardeş de lambanın yanına yerleşmişlerdi. Enel Ayza, Eline dikişini almıştı. Evelina da yapma çiçekler için hazırlık yapıyordu. İki kardeş bu ince işleri daha çok yaz aylarında rahat rahat yaparlardı. Ama Evelina, kış boyunca kar yolunun altında duran kutuyu bu akşam çıkarmış, parlak misinden bir küme çiçek yaprağını önüne açıvermişti. Sarı ercikler ve yeşil taç yapraklar, ve tuhaf bir biçimde insanın aklına dişçilik sanatını getiren bir tepsi dolusu küçük alet. Kardeşinin bu alışılmadık hareketi konusunda görüş belirtmedi Enel Ayza. Belki de onun o akşam neden böyle zarif bir iş seçtiğini tahmin ediyordu. Sokak kapısı tıklatılınca ikisi de başlarını kaldırdılar. İlk ayağa fırlayan Eveline oldu. Sen otur, diye atıldı. Ben bakarım kim gelmiş diye. Enel oturmaya itirazı yoktu. İşlediği bebek kıyafeti parmaklarının arasında titriyordu. Abla, Bay Remy gelmiş. Saate bakmaya, dedi Evelina. Bir an sonra yabancıların yanında hep yaptığı gibi heceleri uzata uzata konuşarak. Kısa boylu, sakallı, solgun yüzlü,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 O saatin düzgün çalıştığını görene kadar da olmam. Paltonuzu alabilir miyim Bayremi? Diye araya girdi Evelina. Enel Ayza'nın bu merasimi hatırlayacağına asla güvenmezdi. Teşekkür ederim efendim dedi adam. Evelina da onun eprimiş paltosunu ve eski püskü şapkasını alıp benzer durumlarda karpuz kollu hanımefendinin yapacağını düşündüğü hareketlerle bir iskemlenin üzerine bıraktı.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 Belinde asılı olan bir deste anahtarın arasından birini seçti. Dolabın anahtar deliğine soktu. Vişneli likörünü ve asma yapraklarıyla süslü üç tane eski moda kadeh çıkardı. ''Bu gece hava çok soğuk.'' dedi. ''Belki bir yudum alırsınız bu likörden.'' Uzun zaman önce büyükannemiz yapmıştı. ''Güzele benziyor.'' dedi bayremi eğilerek. Enel Ayza da kadehlere içki koydu.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 ''Sanırım siz Almanya'dan ayrılalı çok oldu.'' dedi. ''Evet, uzun zaman oldu. Ben Amerika'ya geldiğimde daha 19 yaşındaydım.'' Bundan sonra sohbetleri kesintisiz sürdü. Sonunda Bayremi, ırkına hasm yok bakışlarla odayı gözden geçirip ilgili bir sesle ''Çok hoş bir eviniz var. Gerçekten rahat görünüyor.'' dedi. Sesindeki özenli tını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 Sonra yarım kalan çiçeğini bir kenara bırakan Eberina gidip kapıyı kitleyeyim dedi. 4 bölüm. Dükkanın sıkıcı gündelik işleyişi dayanılmaz derecede tek düze. Lambanın çevresinde geçirdikleri akşamlar yavan ve uzun. Dikiş ve nakış makinelerinin usandırıcı eşliğinde her zamanki gibi ara sıra 3-5 söz etmek amaçsız geliyordu artık iki kardeşe. Belki de o gergin hava dağılsın diye Evelina ertesi pazar Bayan Melins'i akşam yemeğine çağırmayı önerdi. Banır kardeşler en mütevazi konukseverlik konusunda bile savurganlık edecek durumda değildiler. Ama yılda iki ya da üç kez akşam yemeğini bir dostlarıyla paylaşabiliyorlardı. Geçirmiş olduğu nöbet yüzünden hala heyecan içinde olan Bayan Melins de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 Ya da bunları başkalarından dinlerdi. Gece yarısı odasına giren bir hırsızın üstüne gitmişti. Ama adamın odaya nasıl girdiği, ne aldığı ve hangi yola kaçtığını terzi kadını dinleyenler hiçbir zaman anlayamazlardı. Aldığı imzasız bir mektupta bakkalın, ki bayan Melins'in yüz vermediği bir hayranıydı, kendisine sattığı çaya zehir koyduğu yazıyordu.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 Birinci dereceden kuzeninin cenazesinde cenaze arabasını çeken atlar kaçmış ve tabutu parçalamışlardı. Şaşkın ailenin gözleri önünde terzi kadının akrabası insanların ortasına tepe taklak düşmüştü. Kuşkucu bir gözlemci genç bayan Melins'in serüveni olan mailini ruhunu esas olarak polis gazetesinden ve Fireside Weekly dergisinden beslemesiyle açıklayabilirdi. Ama genç kadın, bu tür imaların duyulmasının pek mümkün olmadığı ve insanın kanını donduran bir oyundaki boş başrolün çoktandır onun hakkı sayıldığı bir çevrede yaşıyordu. Evet, diyordu şimdi. Enelayza'ya empatiyle bakarken. İnanmayacaksınız Bayan Banır. Başkası bana söylese ben de inanmazdım. Ama ben doğmadan bir yıl önce annem bir çingene falcıya gitmiş. Yeşil kafalı kadının olduğu, bateride bir çadırda duruyormuş kadın. Oysa babası annemi gitmemesi için uyarmış. Bilin bakalım falcı anneme ne demiş. Şunları söylemiş tam olarak. Annem öyle dedi. Doğacak çocuğun kız olacak. Kapkara bukleli ve nöbetler geçirecek. Aman tanrım, dedi Enel Ayza, içinden kadına sempati duyarak. Daha önce nebet geçirdiniz mi bayan Melins diye sordu evleline. Evet hanım efendi dedi terzi kadın. Hem nere de geçirdim biliyor musunuz? Kuzenim Emma Macleert'in düğününde. Şu Jersey City'deki eczacı ile evlenen kuzenim. Oysa annesi rüyasına girip buna pişman olacağını söylemiş. Ama Emma'nın dediğine göre.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 Kilisede mihraba doğru yürürken ne gördüm dersiniz? Ne? diye fısıldadı Enelayza, Ayza. İğnesine iplik geçirmeyi unutarak. Mihrabın üst basamağında bir tabut gördüm. Emma'nın ailesi episkopal. Kilise düğüne yapılacaktı ona. Ama damadının annesi kıyameti kopardı. Nikahı kıyacak rahibin durduğu yerin tam önüne kenarı altın simli, siyah kadife örtülü bir tabut koymuşlardı. Üstüne de cenneti simgeleyen beyaz kamelyalar. Ne ola ki?" dedi eveline ayağa kalkarken. Kapı vuruluyor. Kim olabilir?" diyerek ürperdi Eneliza. Hala Bayan Melins'in halisülasyonunun etkisi altındaydı. Eveline kalktı. Dükkanın içine aydınlatması için bir mum yaktı. Sokak kapısının kilidini açtığı duyuldu. İçeri uzanan gece havası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 Ama belli ki Bayan Melinsin oradaki varlığından huzursuz olmuştu. Saat nasıl çalışıyor diye bir bakayım dedim. Diye ekledi. Yanaklarını içine göçüren gülümsemesiyle. Hm çok güzel çalışıyor. Dedi Enel Ayza. Ama yine de gelmeniz sevindirdi bizi. Bayan Melins sizi Bayremi ile tanıştırayım. Terzi kadın başını geriye attı. Lütfedip.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 Bayan Melins inanmazlıkla gülümsedi. Siz öyle sanın bayan Banır. Bana kalırsa ilk bahar gelmeden buralarda bir düğün olur. Gelinlik bana diktirilmezse gerçekten kırılırım. Ben kardeşinizi hep eteği aşağıya doğru genişleyen fırfırlı saten bir gelinlik içinde hayal etmiştim. Eneliza yanıt vermedi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Kız kardeşi odaya girerken araştıran gözlerle baktı ona. Evelina'nın yanakları kızarmıştı. Mavi gözleri ışıldıyordu. Ama kardeşinin başının cilveli bir edayla yana eğilmesi, Enelayza'ya ne yazık ki geri çekik çenesinin zayıflığını vurguluyor gibi geldi. Enelayza ilk kez kardeşinin güzelliğinde bir kusur buluyordu. İstensizce yaptığı bu eleştiri,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 Yüreğini sağlam tutup o hayallerin yanıp kül olmalarını seyretti. Sonra hakkından feragat etmenin verdiği buz gibi hazla dizlerinin üzerinde doğruldu. Uyumakta olan Evelina'nın saç kıvırma tokalarına bir öpücük kondurdu ve yatağı onun yanına girdi. Beşinci bölüm Sonraki aylarda Bayremin'in ziyaretleri gitgide sıklaştı. Her pazar akşamı uğramayı adet edindi. Hafta arasında da ara sıra iki kız kardeş tam lambanın yanında işlerinin başına otururlarken bir bahane bulup haber vermek sizin kapılarını çalıyordu. Eneliza Evelina'nın her akşam yemekten önce kırmızı kurdelesini takmaya özen gösterdiğini fark etti. Ayrıca dikkatle yıkanmış bir parça dantelle Eneliza'nınkinden bir yıl sonra aldığı için hala yeni dedikleri siyah ipeklisini onardığını da görmüştü. Kardeşlerle samimileştikçe daha az konuşur olmuştu Bayrim'i. İki kardeş yanakları kızararak ona pipo içme ayrıcalığı tanıdıklarında, Bayrim'i düşüncelere dalarak uzun suskunluklara gömülmeye başladı. Ama onun bu hali ev sahiplerinin hoşuna gidiyordu. Onca yıl küçük kadınsı kuşkularla ve üzüntülerle titreşmiş bir havada,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 ve kız kardeşlerin içlerine saplanan bir kıskançlık sancısıyla karşılanıyordu. Bir keresinde iki kardeş baş başayken evelini ansızın kimsenin adını anmadan acaba nasıl biri diyerek Enelayza'nın alnının duyarlılıkla kızarmasına neden olmuştu. İlkbahar yaklaşırken bir gün artık postacı ya da sütçü kadar hayatlarının bir parçası haline gelmiş olan Bayram'ı cesaretini toplayıp ertesi akşam Checkering Hall'da yapılacak olan bir stereoptikon sergisine kendisiyle birlikte gelmelerini teklif etti. Soluk soluğa, dudaklarından zevkle çıkan ilk ahı, karşılıklı danışmayla geçen bir sessizlik izledi. Sonunda Enel Ayza sessizliği bozdu. ''Bayremi ile senin gitmen iyi olur Evelina. Sanırım gece dükkandan ikimiz birden ayrılmamalıyız.'' Nezaketin gerektirdiği itirazlardan sonra Eveline ablasının fikrine katıldı. Ertesi günü beyaz bir bonenin kenarlarını kendi elinden çıkan unutma beni çiçekleriyle süslemekle geçirdi. Enelayza mozaik broşunu verdi. Annelerinden kalan bir kaşmir eşarp keten örtüsünden çıkarıldı ve böylece süslenen Eveline yanakları kızararak Bayremi ile birlikte gitti. Ablası ise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 Bayram'ıya doğduğu kentin güzelliklerinin iyice tadını çıkarma fırsatı vermişti. Bütün bunları bana göstermekten zevk alacağını söyledi, dedi Evelina. Eneliza'nın gözleri ışıldayan yüzüne dikiliyken, hiç bu kadar saçma bir şey duydun mu? Ne yana bakacağımı bilemedim. Eneliza, kardeşinin bu açıklamasını duygudaş bir mırıltıyla karşıladı. Bonem yakışmış değil mi?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 Budalalık ettim işte, dedi. Ama elimde değil de aldım onları. Sanki hemen güzel bir şeye bakmam gerekiyormuş gibi hissettim. Ah kardeşim, dedi Enel Ayza, titreyerek, sempatiyle. Evelina'nın durumunda olanlara özel bir hoşgörü gösterilmesi gerektiğini hissediyordu. Çünkü o sözcüklerin ifşa ettiği gibi kendisinin de bu türlü gizemli arzulara kapıldığı olmuştu.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 Ne kadar hoş olurdu değil mi Elayza Evet tabii dedi ablası koltuğuna dönerken. Ee, o zaman gelecek pazar gidelim öyleyse diye devam etti Bayrimi. Bayan Melinsi de davet ederiz. Böylece hoş bir grup oluruz. O gece Evelina soyunurken vazodan bir fulya aldı. Gösterişli bir hareketle doğa kitabının sayfalarının arasına yerleştirdi.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 Oğlak derisinden zeytin yeşili eldivenler içindeydi. Küçük grup en yakındaki tramvaya yöneldi. Bilet ücretlerini Bayrem'inin ödemek istediğini anlayan Enelayza'nın kalbi minnettarlık ve mahcubiyet karışımı bir duyguyla çırpındı. Başlangıçtaki bu eli açıklığın arkasında getirdi Bayremi. Kadınları Moldan ve Rambul'dan geçtikten sonra önerine düşüp onları rustik bir restorana götürdü.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 ama bedenindeki her bir sinir ucu Evelina'nın neşesini hissediyordu. Eneliza kendi yorgunluğunun bu neşeyi engellememesine kararlıydı. Ne var ki Bayan Melin'sin önlerinde yürüyen çifte fırlattığı anlamlı bakışlar karşısında onun cesareti bile kırıldı. Eneliza Evelina'nın mutluluğuna göz yumabilirdi, ama bunu başkalarının yapmasına onay veremezdi. Sonunda. Evelina'nın ayakları da pes etti. Arkasına dönüp artık eve gitme zamanının geldiğini söyledi. Pembe yüzü yorgunluktan solmuştu ama gözleri ışıl ışıldı. Eve dönüşleri Eneliza'nın belleğinde bir karabasan gibi yer etti. Evlerine dönen kalabalık atlı arabaları tıka basa doldurmuştu. On iki arabanın kalkıp gitmesini beklediler. Sonunda bindikleri araba,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 Enel Ayza, unutma beni çiçekli Boney ile saatçinin paltosunun parlak yakasını bir görüp bir kaybediyordu. Ama küçük grup, sokaklarının köşesinde arabadan inince kalabalık onları tekrar bir araya getirdi. Yorgun çocuklar gibi çabasız bir sessizlik içinde Banır kardeşlerin oturduğu Bodrum katına doğru yürüdüler. Bayan Melins ile Bayrem'i kendi yollarına gitmek üzere ayrılırlarken, Evelina son bir çabayla gülümsedi. Ama Eneliza evlerinin eşiğinden sessizce geçti. Küçük dükkandaki sessizliğin yatıştırıcı iki kol gibi kendisine uzandığını hissediyordu. O gece uyumadı. Ama kardeşinin yanında buz gibi ve kas katı yatarken birden Evelina'nın kollarının bedenini bastırdığını hissetti. Ah, Eneliza harikaydı değil mi? Diye fısıldadığını duydu. Altıncı bölüm. Parktaki pazar gezmelerinin üzerinden dört gün geçmiş, Banır kardeşler Bayremiden hiç haber alamamışlardı. İlk başta ikisi de hayal kırıklığını ve kaygısını öbürüne belli etmedi. Ama beşinci sabah, duygularını hep ablasından önce kapılan Eveli'na ağzına götürmediği çayını bırakırken, artık o parayı çıkarsan iyi olur sanırım Enel Aiza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 Terzi kadının söylediklerini doğrulamakla kalmadı. Kuşkulu bankanın verdiğinden daha yüksek oranda faiz verecek güvenli bir yatırım yeri bulmayı da önerdi. Eneliza, önerilen bu değişikliği Evelina'nın ima etmiş olduğunu anladı. Ha, tabi. Neden olmasın? Dedi Eneliza. Bayramı dedi ki, bizim yerimizde olsaymış, parasını orada gereğinden bir gün bile fazla tutmazmış.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 dedi Enel Ayza. İki kardeş başlarını tabaklarına eğdiler. O parayı zaman geçirmeden bir şey yapmalısın bence, diye yineledi eveline. Evet, böyle yapmam gerektiğini biliyorum. Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Senin yerinde olsaydım, dedi kardeşi üstüne basa basa yanakları kızararak. Hemen gidip Bayrem'e hasta mı diye bakardım.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 Enelayza bir an adamın kendisini tanımadığını düşündü. "Hastasınız siz." diye bağırdı Enelayza. Sesi adamın aklını başına getirmiş gibiydi. "Aa, bayan banırmış." dedi Bayremi alçak, boğuk bir sesle. Ama kalkmaya davranmadı. Enelayza onun yüzünün renginin atmış olduğunu fark etti. "Hastasınız."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 ağır ağır zahmetle konuşuyordu. Sanki kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyordu. Romatizma mı? diye atıldı Enelayza. Adamın ne kadar isteksizce hareket ettiğini görünce. Aa, ona benzer bir şey sayılır. Tam olarak adını koyamıyorum. Romatizma gibi bir şey olduğunda büyükannem bir çay yapardı, diye başladı Enelayza. O anın sıcaklığında Oraya Evelina'nın habercisi olarak geldiğini unutmuştu. Çay kelimesini duyunca Bayremin'in yüzünden denetlenemeyen bir tiksinti ifadesi geçti. Ya ''Sanırım idare ediyorum. Bugün sadece biraz başım ağrıyor.'' Adamın sesindeki reddediş, Enel bütün cesaretini kırdı. ''Özür dilerim.'' dedi yumuşak bir sesle.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 O saatin patisini açık duran bir kitaba dayamış bir törnöv köpeğini temsil ettiğini hatırlayacaktı. Eve vardığında dükkanda bir müşteri olduğunu gördü. Evelina'nın dalgın bakışları altında kopçaları gözden geçiriyordu. Eneliza hemen arka odaya geçti. Ama bir an sonra kardeşini yanında buldu. Çabuk ol, kadına biraz daha küçük kopça bakmaya geldiğimi söyledim. Nasıl o? Diye fısıldadı Evelina soluk soluğa. Peki değil.'' dedi Enel Ayza. Ağır ağır gözlerini Evelina'nın meraklı gözlerine dikmişti. ''Ama yarın gece mutlaka uğrarım.'' dedi. ''Uğrar mı? Doğru mu söylüyorsun?'' ''Ama Evelina banır.'' ''Man, umurumda değil.'' diye haykırdı kardeşi pervasızca. Sonra da dükkana koştu yine. Evelina'nın kendini böyle ifşa etmiş olmasından duyduğu utançtan yanarak durdu orada Enelayza. Evelina'nın duygularını kendisine bile böyle açıkça ortaya koymuş olması dehşete düşürmüştü ablasını. Bunu hatırlaması onu da kardeşinin alçalmasına ortak edecekmiş gibi başka şey düşünmeye çalıştı. Ertesi akşam Bayremi tekrar çıka geldi. Hala biraz sağlıksız görünüyordu. Göz kapakları kızarıktı.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 Dedi Bayrimi, piposundaki külü silkelerken. Keşke şu anda bir de otursaydım. Ne hoş olurdu değil mi? Burasının gerçekten serin olduğunu düşünürüm hep. Bayan Beyins'in oturduğu yerde olsak sıcak basardı, dedi Enel Ayza. Olabilir ama başka bir yerde çok daha serinde oturabilirdik, diye atıldı kardeşi. Eneliza'nın takdiri ilahi yumuşatmak için giriştiği yararsız çabalar sıklıkla sinirlendirirdi onu. Birkaç gün sonra, Bayrem'in gelip yaptığı teklif, Evelina'yı çok sevindirdi. Bir gün önce, Hobok'un dış mahallelerinden birinde oturmakta olan arkadaşı Bayan Mülleri görmeye gitmişti Bayrem'i. Bayan Müller, bir sonraki pazar gününü birlikte geçirmeleri için Banır kardeşleri alıp getirmesini teklif etmişti.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 Enel Ayza, ancak kadının iri bedenini Bay hasta yatağına eğilmiş olarak hayal edince onun Bay Remy kısaca Remy demesini bağışlayabildi. Yemek sırasındaki aralardan birinde Bayan Müller çatalıyla bıçağını tabağının iki yanına dayadı. Gözlerini saatçinin yüzüne dikip sitemli bir sesle, yine nöbet geçirmişsin Remy dedi. Farkında değildim. Dedi adam kaçamak bir tavırla. Evelina gözlerini birinden ötekine gezdirdi. Bayremi hastaydı, dedi sonunda. Sanki kendisinin de bu konuda konuşmaya hakkı varmışçasına. Sık sık baş ağrısından yakını yoğurdu. bilirim onu ben, dedi bayan Müller gülerek. Gözleri hala saatçiye dikiliydi. Kendinden utanmalısın Remi gözleri tabağına dikili olan Bayremi, birden iki kardeşin anlayamadığı bir kelime söyledi. Enelayza'ya Ayza'ya şıvayka benzeyen bir şey söylemiş gibi geldi. Bayan Müller yine güldü. Bak sen, dedi. Hasta yatacağını ve bana söylemeyi utanacağını düşünebiliyor musunuz? Bana. Yüksek ateşle yatarken ona bakan kadına. Evet, düşünebilirim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 Enel Ayza, sarkmış elma dallarının altından çimenlerde yürürken, kilisedeki sakin öğle sonlarını düşündü ve annesinin kendisine çocukken söylediği ilahileri. Evelina daha huzursuzdu. Kuyudan ayrılıp çardağa gitti. Sonra geri döndü. Civcivlere ekmek kırıntısı attı. Kediyi okşayıp huzurunu bozdu. Sonunda ağaçlığa inmek istediğini söyledi.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 örgüsünü eline aldı. Enelayza söyleyecek bir şey bulamadı. Kız kardeşiniz ona pek değer veriyor değil mi? diye devam etti ev sahibesi. Enelayza'nın yanakları al al oldu. Burada ara sıra kendinizi yalnız hissettiğiniz olmuyor mu? diye sordu. Geceleri korkarsınız diye düşünüyorum kızınızla böyle tek başınıza. Yok hiç korkmuyorum dedi Bayan Müller Gördüğünüz gibi çamaşır yıkıyorum. İşim bu benim. Ve bu işi burada yapmak şehirde yapmaktan çok daha ucuz. Hobok'ta çamaşır kurtacak böyle bir yer bulabilir miyim? Hem Linda içinde çok daha güvenli burası. Sokaklardan uzak kalıyor. Ya, dedi Eneliza sinerek. Ev sahibesine belli belirsiz bir tiksinti duymaya başlamıştı. İçten gelen bir kızgınlıkla Linda'nın dörtgen sırtına çevirdi gözlerini. Hala merakla çitin üzerine abanmıştı kız. Enelayza'ya Evelina ile arkadaşı ağaçlıktan hiç dönmeyeceklermiş gibi geldi. Ama sonunda geldiler. Bayremi'nin alnında ter damlacıkları vardı. Evelina'nın yanakları pembeleşmişti. Bilinçli görünüyordu.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 ''Kahve içmeden mi gideceksiniz?'' diye itiraz etti Bayan Müller. Terbiye kurallarının gitmelerine izin vermesinden önce araya bir başka uzun gastronomik seremoninin daha girmesi gerektiğini yılgınlıkla anladı Enel Ayza. Sonunda kendilerini yeniden feribotta buldular. Su ve gök griydi. Batan güneş bu ikisini birbirinden ayırıyor, teknenin bordasına düzgün opal dalgaları çarpıyordu.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 Ama Evelina'nın sırrını açacak havada olmadığı belliydi. Eve vardıklarında solmuş eğralti otlarını suya koymuş, yemekten sonra da ipekli elbisesini ve unutma beni çiçekli bonesini bir kenara bıraktıktan sonra açık pencerenin yanındaki sallanan koltuğunda konuşmadan oturmuştu. Eneliza onu uzun zamandır böyle suskun görmemişti. Ertesi cumartesi kapı açılıp bayremi içeri girdiğinde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 Bayremi tezgahın yanındaki tabureye oturdu. Enelayza da tezgahın arkasındaki yerine döndü. Dükkanı bırakamıyorum, dedi Enelayza. Aa, sanırım burası böyle iyi. Enelayza ansızın Bayremi'nin kendisine tuhaf bir dikkatle bakmakta olduğunun farkına varmıştı. Eli ister istemez şakaklarındaki saç tellerine gitti. Oradan da yakasının altındaki broşu düzeltmek üzere aşağıya indi. Bugün çok iyi görünüyorsunuz Bayan Banır, dedi Bayrimi, kızın hareketini gülümseyerek izlerken. Ya, dedi Enel Ayza, sinirli bir sesle, sağlığım hep yerindedir, diye ekledi. Kız kardeşinizden daha ufak tefek olsanız da ondan daha sağlıklısınız sanırım. Ya bilmem, Evelina bazen biraz sinirlenir ama hiç hastalanmaz. Sizden daha iştahlı. Ama bunun bir önemi yok, dedi Bayremi. Enel Ayza susmuştu. Adamın düşüncelerini izleyemiyordu. Bayreminin sinirliliği, ilginç bulup bulmadığına emin olmadan, Evelina hakkında daha fazla bir açıklama yapmak istemedi. Ama Bayremi onun bu kararsızlığına son verdi. Bayan Banır, dedi. Taburesini tezgaha yaklaştırarak. Bugün buraya neden geldiğimi artık size açıklasam iyi olacak sanırım. Ben evlenmek istiyorum. Gece yaralarına kadar dua ettiği saatlerde Enelayza böyle bir teklif alacağı an için kendinde güç aramıştı. Şimdi teklif gelmişti. Ama o kendini çok korkmuş ve hazırlıksız hissediyordu. Bayremi iki dirseğiyle birden tezgaha abandı. Adamın tırnaklarının temiz, Şapkasının da fırçalanmış olduğunu fark etti Enel Ayza. Bu işaretler bile onu bu teklife hazırlamamıştı. Sonunda kendisinin ''Ne diyorsunuz siz Bayri mi?'' dediğini duydu. Kalbi kuruyan gırtlağında gümbürdüyordu. ''Evlenmek istiyorum.'' diye yineledi Bayri mi. ''Çok yalnızım. Bir erkeğin böyle yapayalnız yaşaması doğru değil. Her gün soğuk etten başka bir şey yememesi de "Yok," dedi Enelayza yumuşak bir sesle. "Toz da canımı okuyor." "Ya, toz bilirim." Bayremi küt parmaklı ellerinden birini Enelayza'ya uzattı. "Benimle evlenmenizi istiyorum." Ama Enelayza hala anlamıyordu. Bayremi ile arasında duran düğme dolu sepeti bir kenara iterek oturduğu yerden şaşkınlıkla kalktı.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 diye atıldı Bayremi. Enelayza'nın suskunluğu cesaretini kırmıştı. Kabul sözcüğü dilinin ucundaydı Enelayza'nın ama dudakları söylemeyi reddediyordu. Adama bunu söylemenin başka bir yolunu bulmalıydı. Öyle demedim. Ben zaten bizim birbirimize uygun olduğumuzu hep geçiriyordum aklımdan diye devam etti Bayremi. Bir an kapıldığı kuşkudan sıyrılmıştı.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 Bilmiyorum işte. Titreyen dudaklarını diliyle ıslattı. Aslında göründüğüm kadar gayretli değilimdir. Belki üzüntülere dayanamam. Eveline kadar çevik değilim. Onun kadar genç de değilim. Diye ekledi son bir çabayla. Ama burada işin çoğunu siz görüyorsunuz. Dedi bir kuşkuyla. Yani Eveline'nin dışarıda işi olduğundan ''Hem sadece iki kişiyiz, pek fazla işimiz de olmuyor. Zaten ben onun büyüğüyüm. Her şeyle benim ilgilenmem gerek.'' diye devam etti telaşla, bu basit kurnazlığının adamı böyle kolayca kandırmasından acı duyarak. ''Ama benim için yeterince faalsiniz.'' diye ısrar etti adam. Serin kanlı kararlılığı Enelayza'yı ürkütmeye başlamıştı. Kendi kararlılığı sarsılır diye korkudan titriyordu.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 Daha fazla bedensel kusur bulmak için zihnini zorladı. ''Baş ağrısı öyle mi?'' dedi Bayremi dönerek. ''Ya evet, korkunç hem de. Beni perişan eder. Başıma öyle bir ağrı saplandığında Evelina ne yapacağını bilemez. Sabahleyin çayımı yatağıma getirmek zorunda kalır.'' ''Bunu duyduğuma üzüldüm.'' dedi Bayremi. ''Yine de teşekkür ederim size.'' diye mırıldandı Enel Ayza. Ve lütfen... Lütfen ansızın durdu. Gözyaşlarının arasından adama baktı. Ah sorun değil, diye yanıtladı onu Bayremi. Kafanızı takmayın Bayan Banır. İnsanlar bazen her şeye alışırlar. Baş ağrılarından söz ettiğinden beri adamın tavrının daha uysallaştığını düşündü Enelayza. Bayremi birkaç dakika durup kuşkulu gözlerle Enelayza'ya baktı. Sanki bu konuşmaya noktayı nasıl koyacağını bilemiyordu. Sonunda Enel Ayza, bir zamanlar bir romanda okumuş olduğu şu cümleyi söyleyecek cesareti buldu. ''Bu konuşulanların aramızda bir şey değiştirmesini istemem.'' Ah hayır tabii.'' dedi Bayremi, dalgın dalgın şapkasını alırken. ''Yine gelirsiniz değil mi?'' diye devam etti Enel Ayza, kendini zorlayarak. ''Gelmezseniz çok özleriz sizi, Evelina'da...'' Sustu. Adamın düşüncelerini Evelina'ya çevirme arzusuyla, kız kardeşinin sırrını zamanından önce açığa vurma korkusu arasında kalmıştı. ''Bayan Evelina'nın başı ağrımaz mı?'' diye sordu ansızın bayrimi. hiç ağrımaz. Yani sözünü etmeye değecek kadar değil. Uzun zamandır ağırmadı Hem Evelina hastalanacak olsa bile asla kendini bırakmaz.'' diye açıkladı Enel Ayza. Vicdanını alelecele yatıştırmaya çabalayarak hiç aklıma gelmezdi, dedi Bayrimi. Sanırım bizi sandığınız kadar iyi tanımıyorsunuz. Evet, öyle. Belki de tanımıyorumdur. Size iyi günler dilerim Bayan Banır. Diyen Bayrimi kapıya doğru yürüdü. İyi günler Bayrimi, diye yanıt verdi Enelayza. Yalnız kaldığı için son derece memnundu.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 o ikindi olup biten hakkında sorguya çekilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığını fark etti. Buna da memnun oldu. Barında sakladığı uğursuz sırrın görünür şekilde parlamadığını anlayınca biraz aşağılanma duymadı değil. En sonunda, kardeşiyle boy ölçüşebilecek konumda olduklarını, Evelina'nın bilmemesinin can sıkıcı, hatta bir bakıma tuhaf olduğunu düşündü. 8. Bölüm Yakışık alan bir ara verdikten sonra Bayremi tekrar geldi dükkana. Karşılaştıklarında Enelayza, kendi siyah yünlü giysisinin altında köpüren duyguların Bayremi'nin göğsünde bir yankı bulup bulmadığını anlayamadı. Görünüşte hiçbir şey belli etmiyor adam. Her zamanki gibi son derece sakin bir tavırla piposunu yaktı ve eski günlerin telaşsız samimiyetine kolayca dönmüş göründü. Ama Enelayza'nın deneyimli gözleri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 Ama kardeşimin seve seve gideceğine eminim. Evelina'nın, onun da kendileriyle gelmelerini üstün körü söylemesi kadar, Bayrem'in sessiz kalması da acı verdi Enelayza'ya. Hayır, ben gelmeyeceğim. Diye yineledi. Karsındakilerden ziyade kendisine yanıt verircesine. Hava korkunç sıcak. Benim de hafif bir baş ağrım var. Ben de olsam gitmezdim bu durumda dedi kardeşi aceleyle. O zaman sen burada sakince oturup dinlen. Evet, dinleneyim diye doğruladı ona Enelayza. Bayremi saat 2'de döndü. Bir dakika sonra da Evelina ile birlikte dükkandan çıktı. Evelina gezmeye giderken takmak üzere kendine yeni bir bone hazırlamıştı. Enelayza o bonenin biçiminin ve renginin fazlasıyla genç şişe olduğunu düşündü.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 Kapının tokmağını tutan olmadı. Arka odadaki saatin tiktakları ironik bir biçimde boş saatlerin geçişini vurguluyordu. Evelina eve geç döndü. Tek başınaydı. Eneliza'nın ayak seslerinden bir kriz patlayacağını anladı. Sanki nereye bastıklarını bilmiyormuş gibi tereddütle atılıyordu adımları. Ablanın sevgisi kardeşinin yazgısına öylesine tutkuyla yansımıştı ki bu gibi anlarda iki hayatı birden yaşıyor gibi oluyordu Enel Ayza. Kendisininkini ve Evelina'nınkini. Kardeşinin istekli mutluluğunu gördükçe kendi kişisel arzuları büzülüp suskunluğa gömülüyordu. Ama çevresindeki duygusal atmosferi asla canla başla algılamayan Evelina sırrından kuşkunanıldığının farkında değildi. Yüzünde bir kayıtsızlık maskesiyle ablasına sırrını itiraf etmeye hazırlanıyordu. Eğer acısı daha az olsaydı, Eneliza buna gülümseyebilirdi. "Nelerle uğraşıyorsun?" diye sordu Evelina. Eneliza gaz ocağının alt tarafında kibrit ararken. "Günün güzel geçip geçmediğini soracak kadar zamanın yok mu?" Eneliza dudaklarında sakin bir gülümsemeyle ona döndü. "Sormam gerekmez sanırım." Belli ki güzel geçmiş günün. Bilmiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar tuhaf ki içimden çığlık atmak geliyor. Sanırım yorgunsun. Yoo değilim. Öyle bir şey yok. Ama her şey o kadar ani oldu ve tekne o kadar doluydu ki onun söylediklerini herkesin duyduğunu düşündü Menel Diyerek içini döküverdi.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 Cesaretini toplayamayacağını sanıyordum. Hayır diyeceğimden öyle korkuyormuş ki, o yüzden bu kadar zaman beklemiş teklif yapmak için. Eh, henüz evet demedim. En azından düşünmem gerektiğini söyledim ama sanırım biliyor. Ah, Enelayza öyle mutluyum ki. Göz kamaştıracak kadar ışıldayan yüzünü ellerinin arasına gizledi.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 Eneliza, farkında olmadan Bayrem'in kendisine yapmış olduğu evlenme teklifinin ayrıntılarını Evelina'nın acımasızca uzatarak anlattığı ayrıntılarla ironik bir biçimde karşılaştırırken yakaladı kendini. Sonraki günleri bayremi ile ve birbirleriyle olan yeni ilişkilerine şaşkınlık içinde uyum sağlamakla geçirdiler. Eneliza'nın azmi onu kendini arka planda tutmanın yeni doruklarına taşıdı.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 Eleiza onların uzun, ağır, mutlu gezintilerini arka odanın ölümcül sessizliğinde oturduğu koltuğundan adım adım izliyordu. Henüz evlilik konusuna değinilmemişti. Sadece Evelyn ablasına Bayremi'nin Bayan Müller ile Linda'nın da düğüne davet edilmesini istediğini söylemişti. Çamaşırcı kadının adının geçmesi Eleiza'nın içinde yarı unutulmuş bir korkuyu yeniden canlandırdı.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 tepeden bakan biri olmamam büyük şans. Ama diye itiraz etti Enel Ayza. Ben öyle demek istemedim. Sen de biliyorsun bunu. Sadece o kadını gördüğümüz gün, kendisiyle arkadaşlık edebileceğin biri olmadığını düşünmüştüm. Bence bu konularda en doğru kararı verecek olan kişi evli bir kadındır, diye yanıt verdi evliliğine. Gelecekteki konumunun ışığında,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 Birbirlerinden uzakta olmayacaklardı. Evelina, saatçinin dükkanından her gün bir koşu gelecekti. Pazar günleri kuşkusuz birlikte yemek yiyeceklerdi. Ama Eneliza, kız kardeşinin bu görevlerini nasıl artan bir üstün körüllükle yerine getireceğini görür gibiydi. Evelina'dan bir haber alabilmek için gece dükkanı kapatıp Bayremin'in kapısına gideceği günü bile görüyordu.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 Hayır, görünmüyorsun." dedi Eneliza, neredeyse sert çıkmıştı sesi. "Bereket şanslıydım." dedi Evelina. Sesinde hayal kırıklığı okunuyordu. "Meydanın ortasında bayılmamam gerçekten bir mucize." Hermann çok düşüncesiz. Tek kelime etmeden mektubu elime tutuşturdu. "Oradaki büyük bir firmadan gelmiş" dediğine göre, "Saint Louis'in tifanesiymiş."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 O dakikada Evelina'nın mutluluğunu düşünmesi bile bir avuntu kırıntısı sunmada Enelayza'ya. Ya da bu avuntunun ışığını görse bile, o kendisini ısıtamayacak kadar uzaktaydı. Kişisel ve elinden alınamayacak bir bağa, kendine ait acılara ve sorunlara duyduğu açlık Enelayza'nın ruhunu yakıp kavuruyordu. Yalnızlığıyla yüz yüze gelecek gücü bir daha toplayamayacağını düşünüyordu.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 Bir akşam inci grisi geniş kaşmirin üzerine eğilmişlerken, ki Terzi'nin üçgen saten kumaş kullanılması yönünde önceden yaptığı öneriye karşın en uygun kumaş olarak kaşmir seçilmişti, odaya eveliğine girdi. Yalnızdı. Eneliza Bayrim'in nişanlısını kapıda bırakmasının iyi bir işaret olmadığını daha önceki deneyimlerinden biliyordu. Bu...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 Öyle sessizce içeri girince. Bir zamanlar 49. sokakta bir müşterim vardı. Sevimli bir kadındı. Göğüs ölçüsü 90'dı. Veli de alyansının içinden geçecek kadar incecikti. Kocası sizin yaptığınız gibi şaka olsun diye arkasından sessizce yaklaşmış ve onu korkutup bayıltmış. Kadın kendine geldiğinde deli gibi bağırıp çağırıyormuş. Bluminde ile götürmeleri gerekmiş. Arabada iki doktorla bir hemşire zar zor zapt etmişler onu. Sadece altı haftalık olan tatlı bir bebeği vardı. Hala orada zavallı kadın. Sizi korkutmak istememiştim, dedi Evelina. En yakındaki iskemleye oturdu. Lambanın ışığı yüzüne vurduğunda Enelize ağlamış olduğunu gördü. ''Pek berbat görünüyorsun.'' dedi bayan Melins. Karşısındakinin ruhunun derinliklerini araştırmak için bir süre durduktan sonra. ''Sanırım Bayremi seni o meydanda fazla sürüklüyor. Dikkat etmezsen yürümekten bacakların kopar. Erkekler düşüncesizdir, hepsi de aynı. Eskiden bir kitapçıyla nişanlı olan bir kuzenim vardı. Bu gece artık dikişe devam etmesek daha iyi olacak sanırım bayan Melins.'' diye onun sözünü kesti Enel Ayza. Bence Evelina'nın iyi bir uykuya ihtiyacı var. ''Haklısınız'' diye onayladı terzi kadın. ''Geliniğin arka tarafını topladınız mı Bayan Banır? Kollar burada. Onları birbirine iğneleyeyim.'' Ağzından bir öbek toplu iğne aldı. Sincapların ceviz depolaması gibi iğneleri ağzında saklamıştı. ''Haydi bakalım.''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 Gelinliği katlamaya başladı. Ama Evelina ansızın, sert, doğal olmayan bir sesle ''Buna devam etmemizin bir yararı yok artık'' dedi. Katladığı gelinlik Enel ellerinin arasından kaydı. Evelina Banır ne demek istiyorsun sen? Ne diyorsam onu. Kaldı. Kaldı mı? Kalan ne? Evlenmemiz.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 Evelina sabırsızlığını gösteren bir el hareketi yaptı. Elbette unutmadım ama yetmez o. Eşe almak için harcamamız gerek hepsini. Bayremi haslanıp işini kaybederse elimizde beş kuruşumuz olmaz. Beni yanına almadan önce en az yüz dolar daha biriktirmesi gerektiğini söylüyor. Enel Ayza, bu şaşırtıcı ifade üzerinde bir süre düşündü. Sonra, ''Bunu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 Evelina'nın hıçkırıkları, yatağa gitgide uzayan aralarla sarsmaya devam ediyordu. Sonunda onun uyuduğunu düşündü Enelayza. Ama gün ağarırken iki kardeşin gözleri buluştu. Evelina'nın yüzüne baktığında Eneliza cesaretini kaybetti. Yatakta doğrulup oturdu. Elini yalvarırcasına uzattı. Böyle ağlama canım, ağlama.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 parlak bir taş baskının yanında duran belli belirsiz silik bir karalamaya benziyordu. Damatların geleneksel önemsizliğine mahkum Bayremi ise sesini duyurmak için bir çaba içinde değildi. Bayan Melins bile, Bayan Müller'in iri kırmızı kütlesinin gölgesinde kalarak boşuna ışıldayıp şıngırdıyordu. Eneliza ise düğün yemeğinin merkezinin katılmalarını hiç mi hiç arzulamadığı o iki konuk olduğunu görünce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 Gelenlerin varlıklarının tanıdık sıcaklığının gerisinde, kapıda dikilen yalnızlığı görüyordu Enel Ayza. Enel Ayza. bu kadar iri bir konuğu barındıramayacak kadar ufak biriydi. Yetersiz olduğu duygusuna kapıldı. Yuvasını bu yeni arkadaşına sunacak derin düşünceleri yoktu. O ana kadar bütün düşünceleri Evelina'ya yönelik olmuş, gösterişsiz, kolay sözcüklere dönüşmüştü. Sessizliğin muazzam dilinin tek bir sözcüğünü bile bilmiyordu. Evelina'nın gidişinin üzerinden iki gün geçmiş, arka odadaki ve dükkandaki her şey soğuk ve yabancı olmuştu sanki. Enel yaşamının koşullarının değişmesiyle o mekanın bütün görünümü de değişmişti. Dükkanın kapısını açan ilk müşteri, hortlak görmüşçesine korkuttu Enel Sabaha kadar yatağın kendine ait tarafında dönüp duruyordu.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 ucuz bir apartmanda daire tuttuklarını, Saint Louis'de yaşamanın sandıklarından daha pahalıya geldiğini, Bayremi'nin geç saatlere kadar eve gelmediğini, kuyumcuda çalışan biri neden geç gelsin ki eve diye merak ettiğini Elayza ve Bayremi'nin konumunu inandırıldığından daha az tatminkar bulduğunu anlayabildi. Şubat'a doğru mektuplar seyreldi, sonunda tamamen kesildi. Enelayza ilk başta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 Eneliza'nın girişken olmaması, uzak yerlerde o kayıpların izini sürmek için ne tür adımlar atabileceğini hayal edememesi onu uyuşturuyor, çaresiz kılıyordu. Sonunda bulanık belleğinin derinlerinden Bayremin'in St. Louis'de çalıştığı kuyumcunun adı yukarılara süzüldü. Epeyce tereddüt ettikten ve adam akıllı çaba harcadıktan sonra Eneliza eniştesinden bir haber vermeleri için çekinerek ricada bulundu onlardan.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 Evelina'nın elindeyken bu iş dükkanlarının en karlı ve en ilginç işiydi. Bu değişiklik dükkanın önünden geçen kadınları en göz alıcı manzaradan yoksun kılıyordu. Banır kardeşlerin devamlı müşterileri Enel kadın şapkası konusunda becerisi olmadığını acı tecrübeler sonucu öğrendiklerinde onun bir tüyü kıvırabileceğine hatta bir buket çiçeği tazeleyebileceğine olan güvenlerini de yitirmeye başlıyorlardı. Öyle bir an geldi ki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 İlk baştaki heyecanla sipariş etmiş oldukları eskimiş kart vizitlerden kalanları buldu. Ama karpuz kollu kadın sonunda göründüğünde yastaydı ve gözlerinde öyle kederli bir bakış vardı ki Enel Ayza konuyu açmaya cesaret edemedi. Kadın birkaç makara siyah iplik ve ipek almaya gelmişti. Kapının eşiğinde arkasına dönüp, ''Yarın uzun süreliğine gidiyorum buradan.'' dedi.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 oraya Bay tarafından götürülmenin eziyetine katlanmışlardı. Enelayza şimdi, o çamaşırcı kadının oturduğu mahallenin adını bile bilmediğinin farkına varıyordu. Ama Evelina'dan bir haber almalıydı. Yoluna çıkacak hiçbir şey onu engelleyemezdi. Birisinden öğüt almak için yanıp tutuşsa da, durumunu Bayan Melins'in meraklı gözlerinin önüne sermekten hiç hoşlanmıyordu. Ve ilk başta aklına içini dökebileceği bir başka kişi de gelmedi. Sonra bayan Hawkins'i hatırladı. Daha doğrusu kocasını. Edelayzo onun sıkıcı, cahil bir adam olduğunu hep düşünmüş olsa da, büyük olasılıkla erkeklere özgü o tuhaf yetenekle, insanların adreslerini bulma yeteneğiyle donanmıştı adam. Sırrını, Bayan Hawkins'in anlayışlı kucağına emanet etmek bile güç geliyordu Enel Ama terzi kadının uygulayacağı çapraz sorgulamadan kurtulmuştu hiç değilse. Ev işlerinin artan baskısı, Bayan Hawkins'in başkalarının meselelerine duyabileceği merakı öylesine silmişti ki, ziyaretçisi içini dökerken onu neredeyse erkeksi bir kayıtsızlıkla dinledi. Bir yandan da bir kolunda diş çakaran bebeğini sallıyor, öteki koluyla da yaşça bir büyüğünün hoplayıp zıplamasını denetlemeye çalışıyordu. "Vah vah." demekle yetindi. Elaraiza hikayesini bitirince. "Doğru dur Arthur. Bayan Banır bugün ayağının üzerinde zıplayıp durmanı istemiyor. Sen nereye bakıyorsun öyle gözlerini açaçı aça Johnny? Git oyun oyna." Diye ekledi. Ciddi gözlerle en büyük çocuğuna dönerken, en az yaramaz olan bu çocuğun kısmetine genellikle annesinin kardeşlerine olan öfkesinin en şiddetli bölümü düşerdi. Belki Bay Hawkins yardımcı olabilir size. Diye devam etti Bayan Hawkins. Dalgın dalgın. Annelerinin isteği üzerine dağılan çocuklar, çileden çıkmış bir ilin kovaladığı sineklerin aynı yere konması gibi daha önceki oyunlarına dönerlerken eve gelir gelmez gönderelim onu size. Ona bütün olanları anlatırsınız. Bayan Müller'in adresini rehberde bulursa hiç şaşma. Çalıştığı yerde bir tane rehber bulunduğunu biliyorum. Bulabilirse gerçekten minnettar olurum. Diye mırıldandı Enel Aiza. Uzun süredir gizlenen bir korkuyu açmanın sağladığı doğallıktan uzak hafifleme hissiyle yerinden kalkarken Bay Hawkins yeteneği konusunda karısının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Eliza'nın Bayan Müller hakkında anlatabildiği her şeyi dinledikten sonra ertesi akşam elinde bir kağıt parçasıyla geldi. Kağıtta kadının adresi yazılıydı. Ailenin katibi olan Johnny altına da iri, yuvarlak harflerle Arabalı vapurdan çıkınca o adrese götüren sokakların adlarını not etmişti. Ertesi pazar erkenden yola çıktı. Pek zorluk çekmeden Firbot'un yolunu buldu. Bayan Müller'in evine gidelin neredeyse bir yılı olmuştu. Gemiye binerken serin bir Nisan rüzgarı yüzünü yaladı. Yolcuların büyük kısmı kabinde birbirlerine sokulmuşlardı. Enel Ayza,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 bir zamanlar yakıcı güneşin altında sıcaktan bunalarak durduğu köşede, bir hanenin yakınındaki köşede, yüzünü yalayan rüzgarda dikildi. Sonunda boş bir araba göründü. Sarıya boyalı yan tarafında, Bayan Müller'in oturduğu mahallenin adı yazılıydı. Çok geçmeden, Enelayza boş arsaların arasına ıssız bir lagündeki devasa yığınlar gibi kondurulmuş, Dar tuğla evlerin önünden arabanın içinde sarsılarak ilerledi. Araba yolun sonuna vardığında Enelayza indi. Önceki gelişlerinde Bayremi'nin hangi yöne sapmış olduğunu hatırlamaya çalışarak bir süre durdu. Tam arabanın sürücüsüne sormaya karar vermişti ki adam sızka atların yollarını çekti ve hala boş olan araba Hobokna doğru yola koyuldu.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 Sonunda kıtık saçlı bir oğlan yasa dışı bir eğlenceyi akla getiren bir döner kapıdan çıktı ve Enelayza sıkıntısını ona açmaya cesaret etti. 5 sent teklif edince oğlan Enelayza'yı Bayan Müllere götürmek için hevesleniverdi. Az sonra da peşinde Enelayza ile taş ustasının avlusundan geçiyordu. Son bir köşeyi dönüp küçük kırmızı eve vardılar.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 İrlandalı bir kadın kucağında bebeğiyle eşikte göründü. Kadının gerisindeki dar koridora bakan Enelayza, Bayan Müller'in derli toplu evinin içinin de dışı kadar kötüleşmiş olduğunu gördü. Kadın, Enelayza'nın söylediği adı duyunca gözlerini dikerek ona baktı. "Bayan kim dediniz? Bayan Müller. Burası onun evi değil mi?" "Hayır değil," dedi kadın sırtını dönerken. A "Ama bekleyin lütfen." Diye atıldı Enelayza. Yanılıyor olamam. Evinde çamaşırcılık yapan bayan Müller'i söylüyorum. Geçen Haziran'da onu ziyaret etmiştim. Ah, Hollandalı çamaşırcı kadın olmalı. Burada eskiden oturan. Gideli iki aydan fazla oldu. Şimdi burada Mike Nalti oturuyor. Şşt! Dedi sonra, ağlamak üzere dudaklarını büzen bebeğe. Enelayza'nın dizlerinin bağı çözüldü. Bayan Müller gitti mi? Ama nereye gitti? Buralarda bir yerlerde olmalı. Bana söyleyemez misiniz? Nasıl söyleyeyim? Dedi kadın. Biz buraya gelmeden önce gitmiş o. Dalia, çocuğu o soğuktan içeri sokar mısın sen? diye seslendi içeriden bir İrlandalı ses. Lütfen durun, ne olur durun diye ısrar etti Enelayza. Bakın,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 Kirli pencerelerden birinde Bayan Müller'in bir zamanlar nefret ettiği yüzünün belirmesini umar gibiydi. O ıssız çevrede ansızın esen buz gibi bir rüzgar Enelayza'nın incecik giysisinin içine işledi. Enelayza arkasına dönüp geldiği yolu izleyerek yürüdü. Komşulardan birine Bayan Müller'i sormayı düşündü. Ama o evler öylesine sevimsiz görünüyordu ki, Hangi kapıyı çalacağına karar vermek sizin, uzaklaştı oradan. Atlı araba durağına vardığında bir araba Hoboken'a doğru yola çıkmaktaydı. Buz gibi soğukta o köşede bir saat beklemesi gerekti. Uzakta yeniden bir araba göründüğünde Eneliza'nın elleri ve ayakları soğuktan buz gibi olmuştu. Feribota giderken yolda durup bir fincan çay içmeyi düşündü.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 Sonunda ilkbaharın soğuk aranlığında Eneliza evinin kapısını açtı ve el yordamıyla dükkanın içinden geçti. Sobasız yatak odasına ulaştı. Ertesi sabah Bayan Hawkins, Eneliza'nın yaptığı yolculuğun sonucunu öğrenmek üzere uğradığında kızı tezgahın arkasında eski bir şal'a sarılmış otururken buldu. "Bayan Banır hastasınız siz?" Ateşiniz çıkmış sanırım, yüzünüz kıpkırmızı. Yok bir şey, galiba dün feribotta üşüttüm, dedi Enel Ayza. Şurada bir şişlik var gibi, diye onu azarladı Bayan Hawkins. Elinize bir bakayım, yanıyorsunuz. Bakın Bayan Banır, hemen yatağa girmelisiniz. Ah, bunu yapamam Bayan Hawkins. Enel Ayza bitkindi, gülümsemeye çalıştı.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 Nereye gittiğini de bilmiyorlar. Ah ne yapacağım ben Bayan Hawkins. Hele, hele Bayan Banır, siz sakince yatın ve kafanızı yormayın. Eve döner dönmez Bay Hawkins'e danışırım. Eneliza Ayza, milletler olduğunu söyledi mırıltıyla. Bayan Hawkins de eğilip alnından öptü onu. Sakın kafanızı yormayın diye yineledi çocuklarını avuttuğu ses tonuyla. Enel Ayza yatakta bir haftadan fazla kaldı. İki komşusu ona özenle baktılar. Gözü bozuk kızla, Evelina'nın gelinliğine yardım etmiş olan soluk yüzlü kızla sırayla dükkandaki işlerle ilgilendiler. Her sabah arkadaşları göründüğünde Enel Ayza başını kaldırıp ''Mektup var mı?'' diye soruyordu. Onlar usulca ''Yok'' diye işaret edince de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 Uzata uzata konuşarak, bütün gün Hobok'ındaydım. Bayan Mülleri arıyordum. Ah Bay Hawkins sahi mi? İyice araştırdım. Ne yazık ki bir işe yaramadı. Hobok'ından ayrılmış, çekip gitmiş. Kimse de nereye gittiğini bilmiyor. Çok iyisiniz Bay Hawkins.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 Bu sayede belki Evelina'ya ulaşmanın yeni bir yolunu gösterecek bilgi edinebilirdi. Evden çıktığı için Bayan Melins Bayan Hawkins'in kendisine kızacaklarını bildiğinden suçluluk duyuyordu. Ama Evelina'dan haber alana kadar kendini iyi hissetmeyeceğini de biliyordu. Sabah havası sertti. Rüzgara yüzünü döndüğünde kendini öyle zayıf ve bitkin hissetti ki Union meydanına ulaşıp ulaşamayacağını bilemedi.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 saat bölümünün kendisine gösterilmesini söyleyebildi. Gentilmen Enelayza'yı düşünceli bir tavırla inceledi. Nasıl bir saat aradığınızı sorabilir miyim? Düğün hediyesi mi olacak yoksa Bu dokundurmanın ironisi Enelayza'nın damarlarını ani bir güçle doldurdu. Saat satın almak değil niyetim. Bölüm yöneticisiyle görüşmek istiyorum. Baylum ismi. Adam hala gözleriyle Enelayza'yı tartıyordu. Sonra kızın doğuracağı sorunun fazla önemli olmayacağını düşünüp ''Aa tabii'' dedi. ''Asansörle ikinci kata çıkın. Soldaki ilk koridorda.'' Uzayıp giden vitrinlerin sonunu işaret etti eliyle. Ayza, onun soylu el hareketinin gösterdiği yönde ilerledi. Hızla yukarı çıkan asansör, onu binlerce saatin vızıldayıp gümbür dediği kocaman bir salona ulaştırdı. Nereye baksa saatlerin sonu gelmeyen ışıltılı görünümleri uzanıyordu önünde. Her boy ve seste saatler. Holde duran çan biçimli, dev saatlerden cıvıl cıvıl çalışan şifonyer oyuncaklarına kadar. Abanozdan ve pirinçten yapılma, katedral çanları gibi ses çıkaran uzun saatler. bronz, porselen saatler. Her boy, ses ve biçimden saatler. Onların sıkışık sıralarının arasında... Vitrinlerin aralarındaki geçitlerin cilalı zeminleri boyunca öteki centilmenler yürüyor, görevlerinin başlamasını bekliyorlardı. Adamlardan biri az sonra yanına yaklaştı. Eneliza isteğini tekrarladı ona. Adam nezaketle karşıladı bu isteği. Bayrum ismi şuradan gidin, bürosu öteki uçta. Buzlu cam ve parlak cilalı lambrillerden yapılma bir tür bölmeyi işaret etti. Enel Ayza, teşekkür ederken adam iş arkadaşlarından birine döndü ve bir şey söyledi. Enel kulağına Bay adı çalındı. İkinci adam, şakayı takdir ettiğini gösterir şekilde kıkır kıkır güldü. Bu şakanın kendisiyle ilgili olduğundan kuşkulanan Enel Ayza, mantosunun altında sıska omuzlarını dikleştirdi. Büronun kapısı açıktı. İçinde kır sakallı bir adam masanın başında oturuyordu. Nazikçe başını kaldırıp baktı. Enelayza yine Bay Lumis'i sordu. Bay Lumis benim nasıl yardımcı olabilirim? Ötekilerden çok daha az kibirliydi ama Enelayza onun daha fazla yetki sahibi olduğunu düşündü. Adamın konuşmasından cesaret alıp onun eliyle işaret ettiği sandalyenin ucuna ilişti. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın efendim. Acaba Herman Remi hakkında sizden bir şey öğrenebilir miyim diye geldim. İki üç yıl kadar önce burada, saat bölümünde çalışıyormuş. Bay Lumis, bu adı tanıdığını belli eden bir harekette bulunmadı. Remi mi? Ne zaman işten ayrılmış? Tam bilemiyorum. Çok hastalanmış. İyileştiğinde de yerine başkası alınmışmış. Geçen Ekim ayında kız kardeşimle evlendi ve St. Louis'e gittiler. İki aydan fazladır. Onlardan haber alamadım. O benim tek kız kardeşim. Onun için çok endişeleniyorum. Anlıyorum. Dedi Baylumis. Remi burada nasıl bir görevdeymiş diye sordu az sonra. Bize bize saat bölümündeki şeflerden biri olduğunu söyledi diye kekeledi Nelayza. Birden kuşkuya kapılmıştı. Biraz abartmış olabilir. Ama kayıtlarımıza bakıp onun hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Bilemiyorum. Adı ne demiştiniz? Remy, Herman Remy. Bay dosyanın sayfalarını çevirirken çıkardığı sesin böldüğü uzun bir sessizlik oldu. Sonunda başını kaldırdı, parmağı sayfaların arasındaydı. İşte buldum, Herman Remy. Basit işçilerden biriymiş. Buradan ayrılalı geçen Haziran'da üç buçuk yılı olmuş. Hastalık nedeniyle mi? diye sordu Enel Ayza.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 Çünkü kız kardeşinizi merak ettiğinizi söylüyorsunuz. Büronun cilalı lambrelerini görmez oldu Enel Ayza. Sayısız saatin tıkırtısı da fırtınalı bir denizin dalgaları gibi geldi kulaklarına. Konuşmaya çalıştı ama başaramadı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama zemin ayaklarının altından kaymıştı. Çok üzgünüm diye yineledi baylimiz dosyayı kapatırken. Şimdi adamı tam olarak hatırladım. Arada sırada ortadan kaybolurdu. Sonra ortaya çıktığında öyle bir durumda olurdu ki günlerce hiçbir işe yaramazdı. Enel adamı dinlerken Bayremi'yi dükkanındaki tezgahın gerisinde berbat bir moral bozukluğu içinde otururken bulduğu günü hatırladı. Adamın tanımadan bakan bulanık bakışlı gözlerini, dükkandaki her şeyi kaplayan toz tabakasını, vitrinde duran ve patisini bir kitabın üzerine koymuş törnöv köpeği şeklindeki yeşil bronz saati görür gibi oldu. Yavaşça ayağa kalktı. Teşekkür ederim. Size rahatsızlık verdiğim için bağışlayın. Rahatsız olmadım. Remy'nin kız kardeşinizle geçen Ekim'de evlendiğini mi söylemiştiniz? Evet efendim. Sonra hemen St. Louis'e gittiler. Onu nasıl bulacağımı bilmiyorum. Belki burada Remy hakkında bir şeyler bilen biri vardır diye düşündüm. Ee, i̇şçilerden biri bilebilir belki. Bana adınızı bırakın. ''Biriz bulursam size haber veririm.'' Kıza bir kalem verdi. O da adresini yazdı. Sonra kız görmeyen gözlerle saatlerin arasından geçip gitti. 10. Bölüm Sözünü tutan Baylomis birkaç gün sonra bir mektup gönderdi. Atölyede Remi'den haberi oğluan var mı diye soruşturmuş ama bir sonuç alamamıştı. Enel mektubu katlayıp İncil'in sayfalarının arasına koyarken son umudunun da uçup gittiğini hissetti. Bayan Melis tabii ki çoktan polisten yardım istenmesini önermişti. En sevdiği kitaplardan ikna edici örnekler vererek Pinkerton dedektifinin doğaüstü yeteneğini anlattı. Ama Bay Hawkins'e danışılınca dedektiflerin günde 20 dolar aldığını söyleyerek bu projeyi bir kenara itti adam. Yasalar karşısında duyduğu belli belirsiz korku, Evelina'yı mavi üniformalı bir polisin pençeleri arasında görür gibi olması Enel polisin yardımına başvurmaktan alıkoydu. Bay Lumis'in mektubunun gelmesinden sonra haftalar birbirini olaysız izledi. Enel ilkbahar sonlarına kadar öksürükten kurtulamadı. Aynadaki görüntüsü gitgide daha da çökük ve sıska oldu. Alnı da ayrım noktasının üstünde siyah bir kavçuk tarakla tutturulmuş bir tutam saçın olduğu yere doğru daha da kavislendi. İlkbahar yaklaşırken bebek bekleyen bir kadın Mendoza Aile Oteli'ne yerleşti ve Bayan Melins'in aracı olmasıyla bebeğin giysilerinin bir kısmının hazırlanmasını Enelayza'dan istedi. Bu da Enelayza'nın gelecek korkusunu biraz hafifletti ama rahatlama hissi duyabilmesi için kendini oldukça zorlaması gerekti. Kendi kişisel durumunun iyi olmasını hiç umursamıyordu. Bazen dükkanı kapatmayı bile düşünüyordu. Ancak adresini değiştirirse Evelina'nın kendisini bulamamasından korktuğu için bu planını uygulamaya koyamıyordu. Kardeşinin izini bulmak için hiçbir umudu kalmadığından ıssız hayal gücünün bütün faaliyeti Evelina'nın eve dönmesi olasılığı üzerinde yoğunlaşmıştı. Remy'nin sırrını keşfetmesi içini müthiş korkularla doldurmuştu. Dükkanın ve arkadaki odanın ıssızlığında Evelina'nın çektiği acıların bulanık imgeleri ona işkence ediyordu. Onun sessizliğinin altında hangi korkular saklanmazdı ki? Ayza'nın en büyük korkusu, Bayan Melins'in Baylumis'ten öğrendiklerini ağzından almasıydı. Bayan Melins'in uyuşturucu kullananlar hakkında anlatacak berbat hikayeleri olduğuna emindi. Bunları dinleyecek gücü yoktu. Esrar Keş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 O imgenin bulanık çizgilerinin altında Evelina'nın sefalet içinde olsa da yaşadığını, ablasını özlediğini görüyor, kesin olmasa da buna ikna oluyordu. Yaz böyle geçti. Eneliza Bayan Hawkins ile Bayan Melins'in kendisini sevgi dolu bir kaygıyla gözlediklerini biliyordu. Ama bunu bilmesi bir teselli vermiyordu. O kadınların kendisi hakkındaki düşüncelerine ya da hislerine aldırmıyordu artık. Onun acısı insan eliyle iyileştirilemeyecek türden değildi. Bir süre sonra o iki kadının kendisine yararlı olamayacaklarını anladıklarını fark etti. Gündelik işlerinin izin verdiği ölçüde geliyorlardı yine ama gitgide daha kısa olmaya başladı. Bayan Hawkins konuşacak bir konu ya da azarlayacağı biri olsun diye yanında Arthur'u ya da bebeği getiriyordu. Sonbahar Geldi Ardından da kış. İşler yine azalmıştı. Bodrum katındaki dükkana gelen müşterilerin sayısı üçü beşi geçmiyordu. Ocak ayında Enel Ayza, annesinin kaşmir şalını, mozaik broşunu ve üzerinde hep saatin durduğu gül ağacından etajeri rehine verdi. Sürekli olarak Evelina'nın zayıf ve bitkin halde geri döneceğini, başını koyacağı yer bulamayacağını hayal etmese kar karyolayı da satardı. Kış da sona erdi. Mart gelip de rüzgarlı köşe başlarında öbek öbek sarı fulyalar görününce Evelina'nın eve elinde bir demet ile geldiği günü hatırladı. Sokaklara zamanından evvel ışıltı saçan çiçeklere rağmen Mart ayı sert ve fırtınalı geçti. Eneliza iliklerine kadar üşüdü. Yine de farkında olmadan hayatın sağaltıcı çarkına kapılmaya başlamıştı. Yalnız olmaya yavaş yavaş alışmıştı.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 Uzun süreli yokluğundan sonra bir gün önce yeni kesimli kollarıyla ortaya çıkmış, kurdeleler ve iğneler satın almıştı. Hala yaz kıyafetindeydi ama belli ki hafifli yorduyası. Enelayza da bu durumu yeni siparişlerin geleceğine yordu. Kadın aşağı yukarı bir saat önce dükkandan ayrılmış, zarif adımlarla beşinci caddeye doğru yürümüştü. Her zamanki cana yakın tavrıyla,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 küçük şirin bir mendil durduğunu fark etti. Hanımın çantasından düşmüş olmalıydı. Almak üzere mutlaka geri gelirdi. Bu fikirden hoşlanan Enelayza, tezgahın gerisinde oturup kararmakta olan sokağı seyretti. Gaz lambasını olabildiğince geç yakardı. Biri gelirse gaz lambasını hemen yakabilecek şekilde kibrit kutusunu el altında tutardı. Sonunda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 Saçlarının canlı dalgaları kaybolmuş, sıska omuzlarına Eneliza'nınkinden de eski bir mantuğu atmıştı. Kapıda durup Eneliza'ya bakarken lambanın alevi yüzüne vurdu. ''Kardeşim, Evelina, geleceğini biliyordum.'' Eneliza uzun bir zafer inlemesiyle sarıldı kardeşine. Yanağına Evelina'nın yanağına dayarken ağzından anlaşılmaz sözcükler döküldü. Bir süre kıpırdamadan durup ablasının kendisine sarılmasına izin verdi Evelina.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 Her zamanki yerine oturdu. Aynı meraklı bakışlarla etrafa göz gezdirdi ve sonra eskiden olduğu gibi kendisine ilk fincan çayını koydu. Etajer nereye gitti?'' diye sordu birden. Enelayza çaydanlığı elinden bıraktı. Kaşık almak üzere dolaba gitti. Sırtı odaya dönükken Etajer mi?'' dedi. ''Bak canım, burada böyle tek başıma yaşıyorum.'' Tozunu alacağım eşya eksilsin dedim ve sattım onu. Evelina'nın gözleri hala yabancısı olmadığı odada geziniyordu. Ev eşyası satmak, Banır ailesinin geleneklerine aykırı olsa da Evelina ablasının yanıtına şaşırmış görünmedi. Ya saat? Saat de gitmiş. Verdim onu. Bayan Halkinse verdim. Bu yeni bebek onu geceleri uyutmuyor. Zaten satın almanı hiç istememiştim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 Hiçbir şey bunun kadar için ısıtamaz, dedi Eneliza. Evelina ablasının sözünü dinledi. Yanakları hafifçe pembeleşti. Kremalı turtaya döndü ve seyretmesi rahatsızlık veren sessiz bir oburlukla yemeye başladı. Pastadan Eneliza'ya kalıp kalmadığına bakmadı bile. Aç değilim, dedi sonunda çatalını masaya bırakırken. Ama ölü gibi yorgunum. Sorun bu. O halde hemen yatağa gir. Al, benim eski kareli sabahlığımı. Hatırlıyorsun değil mi? Enelayza güldü. Evelina'nın o eski püskü giysiyle ilgili alaycı sözleri gelmişti aklına. Titreyen parmaklarıyla kardeşinin paltosunun düğmelerini açmaya başladı. Altındaki elbise öyle bir yoksulluk hikayesi anlatıyordu ki Eneliza durup da bakmak istemedi. Usulca sıyırdığı elbise Evelina'nın omuzlarından aşağı kayarken Eneliza kardeşinin boynunda bir kurdelenin ucundan sarkan küçük siyah bir kese gördü. O keseyi Eneliza'dan gizlemek istercesine elini kaldırdı Evelina. Onun bu hareketini gören ablası başını kaldırmadan işine devam etti.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 Kardeşinin daha dikkatli bakmaya başladığını fark etti. ''Bana kalırsa senin de başın dertteymiş.'' dedi Evelina. ''Benim mi? Dertte mi? Ne demek istiyorsun sen Evelina?'' ''Bence sen eşyaları rehine vermişsin.'' diye devam etti Evelina. Bıkkın, kayıtsız bir sesle. ''Eh ben daha beterini yaşadım. Cehenneme gidip döndüm.'' ''Evelina böyle deme kardeşim.'' diye atıldı Enel Ayza. O uğursuz sözcükten ürkmüştü. Diz çöktü. Yorganın üzerinden kardeşinin ayaklarını ovuşturmaya başladı. Cehenneme gidip döndüm. Döndüysem eğer, diye iğneledi eveliğine. Başını yastıktan kaldırdı. Aniden hararetle anlatmaya başladı. Hemen başladı. Evleneli daha bir ay olmamıştı. Bunca zaman cehennemde yaşadım ben Eneliza. Gözlerini hiç kırpmadan ablasının yüzüne dikmişti. Esrar çekiyordu. Epey zaman sonra anladım bunu. Önceleri tuhaf davrandığında içki içtiğini sandım. Ama daha kötüsüydü. İçkiden çok daha kötüsü. Kardeşim, böyle söyleme, henüz söyleme. Tekrar yanımda olmana o kadar hoş ki. Söylemem gerek, diye diretti Evelina. Al al olan yüzü bir tür yakıcı acıyla alev alev yanıyordu. Sen hayatın nasıl olduğunu bilmiyorsun. Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bu huzurlu yerde oturup duruyorsun. Evelina, durumun böyleydi ise neden bana mektup yazıp yanına çağırmadın? Bu yüzden yazamadım. Utandığımı tahmin edemedin mi? Neden utandın? Enel ya mektup yazmaktan mı? Evelina, sıska dirseğinin üzerinde doğruldu. Enel Ayza eğilip şalın bir ucunu kardeşinin omzuna sardı.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 İnsanın kardeşinin kocasının esrarkeş olduğunu öğrenmesi başka şeydi. Bu sözcüğün gerisinde saklı iğrençliği kardeşinin solgun tutaklarından öğrenmek başka ve çok daha kötü bir şeydi. Kendi derdinden başka bir şeyin farkında olmayan Evelina yatakta doğrulup oturdu. Kasvetli hikayesini bütün ayrıntılarıyla anlatırken Eneliza'nın kollarında tir tir titriyordu. Oraya vardığımız anda oradaki işin beklediği kadar iyi olmadığını öğrenir öğrenmez değişti. İlk başta onun hasta olduğunu sandım. Evde koydum ve baktım ona. Sonra ortada farklı bir durum olduğunu gördüm. Sokağa çıktığında saatlerce dönmüyordu. Döndüğünde gözleri bulanık bakıyordu. Bazen beni tanımıyordu neredeyse. Tanıdığında da nefret eder gibi görünüyordu. Bir keresinde şurama yumruk attı. Eliyle göğsüne dokundu.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 Daha fazla para istemek için sana mektup yazmayacağımı söylediğimde o zaman sen biraz para kazanmaya çalış dedi bana. İşte o zaman dövdü beni. Ah ne anlatmakta olduğumu bilmiyorsun sen. Bir kadın şapkacısının yanına girmeye çalıştım. Ama öyle halsizdim ki orada kalamadım. Hep hastaydım. Ölmek istedim Eneliza. Hayır, hayır Evelina. Evet istedim. Durum gitgide kötüleşiyordu. Eşyamızı rehine verdik. Kirayı ödeyemeyeceğimiz için evden attılar. Biz de Bayan Müller'in yanına sığındık. Enel Ayza kendi titremesini belli etmemek için kardeşini sıkıca göğsüne bastırdı. Bayan Müller'in mi? Onun da bizim gittiğimiz yerde olduğunu bilmiyor muydun? Bizden bir ay sonra o da taşındı oraya. Bana kötü davranmadı. Sanırım Remi'yi de yola götürmeye çalışıyordu. Ama Linda... Linda mı? Benim durumum kötüleşiyordu. Remi de günlerce ortadan kayboluyordu. Doktor beni hastaneye gönderdi. Hastaneye mi? Kardeşim. Onun yanında olmaktan iyiydi. Doktorlar bana çok iyi davrandılar. Bebeğin doğumundan sonra çok hastalandım. Uzun süre hastanede kalmam gerekti. Bir gün ben orada yatarken Bayan Müller geldi. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Linda ile Remi'nin bütün parasını alarak birlikte çekip gittiklerini anlattı.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 Ne kadar kaldığını hatırlamıyordu. Hayatının o biçimsiz yıkıntısında tarihlerin ve günlerin bir anlamı kalmamıştı. Hastaneden çıktığında bayan Müller'in de gitmiş olduğunu öğrenmişti. Cebinde beş kuruşu yoktu. Başvurabileceği biri de. Hastaneye gelen hanım ziyaretçilerinden biri ona acımış, bir evde iş bulmuştu. Ama o kadar güçsüzdü ki onu fazla tutmamışlardı. Sonra kentteki bir aş evinde garson olarak işe girmiş ama bir gün bir tabağı verirken düşüp bayılmıştı. O akşam parasını öderlerken artık işe gelmemesini söylemişlerdi. Ondan sonra sokaklarda dilendim. Enel soluğu yine sıklaşmıştı. Ve geçen hafta bir gün öğleden sonra matineler boşalırken hoş yüzlü bir adamla karşılaştım. Bay Hawkins'i andırıyordu. Durdu. Bana derdimin ne olduğunu sordu. Bana beş dolar verirse New York'a dönüş bileti almama yeteceğini söyledim ona. Beni tepeden tırnağa süzdü. Eğer istediğin buysa ne doğruca istasyona gider ve beş doları orada veririm dedi. Öyle de yaptı. Biletimi aldı, beni trene bindirdi. Evelina kendini yastığa bıraktı. Beyaz yastığa gömülen yüzü solgun bir üçkendi. Analyza onun üzerine eğildi uzunca bir süre hiç konuşmadan birbirlerine sarılıp kaldılar. Dükkanda ayak sesleri duyulduğunda hala öyle birbirlerine sessizce sarılmış durumdaydılar. İrkilen Enelayza kapının eşiğinde Bayan Melins'i gördü. Aman Tanrım Bayan Banır, neler oluyor burada? Bayan Evelina, Bayan Remy siz misiniz?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 Tanrı'nın inayetine artık güvenemeyeceğini hissediyordu. Banır kardeşlerin çatısının üstünde sadece kapkara bir boşluk vardı. Ancak bu sorunların üzerine düşünecek zamanı yoktu pek. Evelina'nın bakımı Enel gecesini gündüzünü dolduruyordu. Aceleyle getirilen doktor Evelina'ya zatüre tanısı koymuştu. O doktorun bakımı altında hastalığın ilk sıkıntıları dindirilmişti.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 O sözcüklerin kendi göğsündeki yankısı irkirtmişti onu. ''Böyle söyleme Evelina, bana kalırsa sadece çok yorgunsun ve umudum kırılmış.'' ''Evet, umudum kırıldı.'' diye mırıldandı Evelina. Birkaç ay önce olsa Enel Ayza bu itirafa dindarca bir öğütle karşılık verirdi. Şimdi ise sessizce kabullenmişti. ''Belki öksürüğün hafiflerse neşen yerine gelir.'' diye atıldı. ''Evet, ya da neşelenirsem öksürüğüm hafifler.'' diye yanıtladı ona Evelina. Eskiden olduğu gibi biraz sertçe. ''Öksürürken yine canın acıyor mu?'' ''Bana kalırsa pek fark yok.'' ''Sanırım doktoru yine çağıracağım.'' dedi Enel Ayza. Sesine musluk tamircisini ya da hava gazı tesisatçısını çağıracağını dercesine bir ton vermeye çalışarak. ''Doktoru çağırmanın bir yararı yok. Hem parasını kim ödeyecek?'' Ben ödeyeceğim, diye yanıtladı onu ablası. Al çayını, biraz da kızarmış ekmek, canın istemiyor mu? Gece nöbet tutarken aynı soru Enel Ayza'nın aklını kurcalamıştı hep. Doktorun parasını kim ödeyecek? Birkaç gün önce Bayan Melinz'den 20 dolar borç alarak bu soruyu geçici olarak yanıtlamıştı. Bu hareket hayatının en acı veren mücadelelerinden birine neden olmuştu. Daha önce bir kişiden bile tek kuruş borç almamıştı. Böyle davranma olasılığı, onun aklında hep dürüst insanların asla girişmeyeceği o utanç verici aşırılıklarla aynı kategoride yer almıştı. Ama artık Tanrı'nın bizzat onları gözlemlemediğine inanıyordu. O parayı ödün çalmak yerine çalmak zorunda kalsaydı bile karşısında hesap vermesi gereken tek mahkemenin kendi vicdanı olacağını hissediyordu.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 O konuşana kadar Enel Aysa'nın zihni kilometrelerce uzağa gidip geldi. ''Bayan Banır, yapacağınız en iyi şey kardeşiniz için St. Luke Hastanesi'nde bir yer ayırtmama izin vermenizdir.'' ''Hastane mi?'' ''Hadi ama, böyle ön yargılarınız yoktur öyle değil mi?'' Şımarık bir çocuğu kandırmaya çalışır gibiydi doktorun sesi. ''Kardeşinize ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum ama bayan Remy'e burada olduğundan daha iyi bakılır orada.''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 Enel kemik düğmelerle ince düğmeleri ayıklamayı sürdürdü. Birden başını kaldırıp doktora baktı. Ölecek mi? Doktor elini şefkatle onun elinin üzerine koydu. Biz bunu ağzımıza almayız Bayan Banır. İnsan becerisi mucizeler yaratır. Hastanede Bayan Remi'nin her türlü olanağı olacak. Nedir peki? Onu öldüren nedir? Doktor duraksadı. Dilin ucuna kadar gelen bilimsel terminolojinin yerine koyabileceği bilinen bir sözcük aradı. "Bilmek istiyorum." diye ısrar etti Enelayza. "Evet, elbette anlıyorum. Bakın, kardeşiniz son zamanlarda epeyce sıkıntı çekmiş. Şimdi çok karmaşık nedenler var. Onu tüketiyor, hızla tüketiyor. Hastanede ona evde bakarım." dedi Enelayza sakince. Doktor gittikten sonra bir süre daha düğmeleri ayıklamayı sürdürdü. Sonra tepsiyi tezgahın arkasındaki rafına geri koydu ve arka odaya geçti. Evelina'yı yastıklara dayanmış oturur buldu. Yanakları kaygıdan al al olmuştu. Enel Ayza, kız kardeşinin omzundan kaymış olan şalı yukarı çekti. ''Ne kadar uzun kaldı orada. Ne söyledi doktor?'' ''Yo, gideli çok oldu. Bana bir reçete vermek için durdu sadece.'' Ben şu tepsideki düğmeleri ayıklıyordum. Bayan Melins'in kızı hepsini birbirine karıştırmış. Evelina'nın gözlerinin üzerinde olduğunu hissetti. Bir şey söylemiş olmalı. Ne dedi? Dikkatli olmanı söyledi. Yataktan çıkmamalıymışsın. Bir de verdiği şu yeni ilacı alacakmışsın. İyileşeceğimi mi söyledi? Evelina. Ne yararı var Enelayza? Beni kandıramazsın. Az önce kalkıp aynada kendime baktım. Hastanede tıpkı bana benzeyen bir sürü insan görmüştüm. İyileşmediler. Ben de iyileşmeyeceğim. Başını yastığa dayadı. Pek umurumda da değil. Yorgunum ben. Ama bir şey var Eneliza. Ablası yastığa yaklaştı. Sana anlatmadığım bir şey var. Üzülebileceğinden korktuğum için bugüne kadar anlatmadım. Ama doktor öleceğimi söylüyorsa bunu sana anlatmalıyım. Durup öksürdü. Enel her öksürük kardeşinin kalan saatlerinin bir dakikasını çalıyor gibi geldi. Şimdi sus yorgunsun. Yarın daha da yorgun olacağım sanırım. Bilmeni istiyorum. Yanıma otur şuraya. Enel Ayza sessizce oturdu. Kardeşinin ufalmış elini okşuyordu. Ben Katolik'im Enel Ayza. Evelina, Evelina Baner katolik mi? Sen mi? Evelina o mu yaptırdı bunu sana? Evelina başını hayır anlamında salladı. Bana kalırsa o dinsizdi. Bu konuyu da hiç açmadı. Ama bayan Müller katolikti. Ben hastalanınca doktorun beni katolik kilisesine bağlı bir hastaneye göndermesini sağladı. Oradaki hemşirler bana öyle iyi davrandılar ki. Rahip de gelip konuşuyordu benimle. Onun söyledikleri sayesinde aklımı kaçırmaktan kurtuldum. Sanki her şeyi çok kolaylaştırıyordu o. kardeşim nasıl yapabildin bunu?" diye inledi Enelayza. Katolik dini hakkında katoliklerin o dine inandıkları dışında bir bilgisi yoktu. Bu da başlı başına yeterli bir suçlamaydı. Enelayza'nın ruhsal isyanı onu dini inancının formatele, formalitelerinden uzaklaştırmamıştı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 Katolikliği kabul etmeseydim onun yanına gidemezdim ki anlamıyor musun? Eneliza konuşmadan oturdu. Elini kardeşinin elinden çekti. Bir kez daha Evelina'nın yüreğinden atıldığını hissediyordu. Onun sevgisinin dışına düşülmüştü. Bebeğin yanına gitmeliyim." diye hararetle diretti Evelina. Eneliza söyleyecek şey bulamıyordu. Sadece Evelina'nın ölmekte olduğunu hissedebiliyordu. Kollarında bir yabancı olarak ölecekti. Remi ve bir günlük ömrü olan bebek, onu ablasından sonsuza dek ayırmışlardı. Evelina yine söze başladı. ''Durumum kötüleşirse bir rahip çağırmanı istiyorum. Bayan Melis nerede bulacağını bilir. Onun da katolik olan bir teyzesi var. Bunu yapacağına söz ver.'' ''Söz veriyorum.'' dedi Enel Ayza. ''Bundan sonra bu konuyu kapattılar.''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 Johnny gittikten sonra yattığı yerden konuşmaksızın baktı çiçeklere. Makinesinin yanına dönmüş olan Enel Ayza, başını dikmekte olduğu kumaşa eğdi. Makineden çıkan tıkır tıkır ses, kulağına reminin saatinin sesi gibi geliyordu. Sanki ha hayat geriye gitmiş gibiydi. Sanki ışıl ışıl ve saf eveliğine elinde sarı çiçeklerle henüz girmişti odaya.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 ''Söz verdin.'' dedi ablasının kolunu yakalayıp. Enelayza anladı. Evelina'nın mezhep değiştirdiğini hala söyleyememişti Bayan Melins'e. Borç istemekten daha zordu bu iş. Ama yapılması gerekiyordu. Terzi kadının arkasından koştu. Merdiven sahanlığında durdurdu onu. ''Bayan Melins, nerede bir rahip bulabileceğimi söyler misiniz bana? Bir katolik rahip.'' ''Bir rahip mi?'' Bayan Banır. Evet. Kardeşim buradan uzaktayken Katolikliği seçmiş. Hastayken ona iyi davranmışlar. Şimdi bir rahip istiyor. Eneliza gözlerini kırpmadan bakıyordu kadına. Dugan teyzem bilir. Saçlarımdaki kağıtları söker sökmez koşar giderim ona. Diye söz verdi terzi kadın. Eneliza da teşekkür etti. Rahip bir iki saat sonra geldi. Sokağa gözlemekte olan Enelayza, onun merdivenden inip dükkanın kapısına geldiğini gördü. Çıkıp onu karşıladı. Yüzünde tatlı bir ifade vardı. Ama tuhaf giysisi ürküttü Enelayzayı. Mavi mtrak çeneli, solgun suratı ve gizemli gülümsemesi de. Enelayza dükkanda kaldı. Bayan Melinsin kızı düğmeleri yine birbirine karıştırmıştı. Oturup onları ayırmaya koyuldu. Rahip. Evelina'nın yanında uzunca kaldı. Yüzündeki o gizemli gülümsemeyle tekrar tezgahın yanından geçip dışarı çıkınca Enelayza kardeşinin yanına gitti. Evelina'nın yüzünde de aynı gizemli gülümseme okunuyordu. Ama ablasına sırrını açmadı. O günden sonra Enelayza dükkanla arka odanın artık kendisine ait olmadığını hissetti. Sanki orada bulunmasına göz yumuluyordu.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 Kendisinden uzağa, ölümün karanlık köşelerine gidecekti. Rahip avucunda sakladığı bir şeyle geldiğinde Eneliza dükkana geçti. Rahibi Evelina ile baş başa bırakmak için arka odanın kapısını kapattı. Mayıs'ta sıcak bir öğle sonrasıydı. Karşı kaldırımdaki bir çatlaktan uzanan yamuk aylandız ağacı tatlı yeşil bir fıskiye gibiydi.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 Enelayza ayağa kalkmış, rahip geçerken geriye çekilmişti. Rahip, Enelayza'nın kendisinden hoşlanmadığını sezmiş olmalıydı. Çünkü o ana kadar girip çıkarken sadece başıyla selam vermişti. Ama bugün durduğu ve duygudaşlıkla baktı kıza. ''Yanından ayrıldığımda kardeşinizin ruh hali çok iyiydi.'' dedi. Kadınlar gibi alçak sesle Manevi açıdan içi rahat. Eneliza susuyordu. Rahip eğilip selam verdi ve çıktı. Eneliza Evelina'nın başucuna koştu. Yatağın yanında diz çöktü. Evelina'nın gözleri iyileşmişti. Parlıyordu. İçten gelen bir aydınlanmayla dolu gözlerini Eneliza'ya çevirdi. Bebeği göreceğim, dedi. Sonra göz kapakları kapandı, uykuya daldı. Gece tekrar doktor geldi. Son bir kez bazı yatıştırıcı ilaçlar verdi. O gittikten sonra, gece nöbetini Bayan Melinsi ya da Bayan Hawkins'le paylaşmak istemeyen Eneliza, kardeşinin başında tek başına beklemek üzere yatağın yanında oturdu. Çok sakin bir geceydi. Evelina hiç konuşmadı. Gözlerini de açmadı. Ama şafak sökmeden önceki sakinlikte yorganın üzerindeki huzursuz elin artık kıpırdamadığını fark etti Enelayza. Kardeşinin üzerine eğildi ama soluğu dudaklarında hissedilmiyordu. Cenaze töreni 3 gün sonra yapıldı. Evelina Kalveri mezarlığına gömüldü. Gerekli işleri rahip üstlendi. Edilgen bir seyirci gibi duran Enelayza geçmişinden eksilen bu son parçayı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 Sonra meydana tıka basa dolduran bitkilere kaydı. Enelayza Nikel saati satın almadan önce iki kardeşe zamanı gösteren kadranıyla kilise kulesi meydana tepeden bakıyordu. Enelayza bütün bunlara sanki bilinmeyen ve belli belirsiz haberlerine almış olduğu bir hayatın sahnesiymiş gibi baktı. Çok meşgul insanların kendilerine söylentilerle ulaşan talihsizliklerle bağdaşırken,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 Cesaretini toplayıp konuşmasına yardımcı oldu. Tezgahtar bayan mı? Evet birini arıyoruz. Tavsiye edebileceğiniz biri var mı? diye sordu genç bayan nazik bir sesle. Enel Ayza duraksadı. Beklenmedik soru karşısında canı sıkılmıştı. Az önce sepete iliştirdiği kurdelenin nasıl durduğunu görmek üzere başını yana eğen öteki kadın konuşmaya devam etti. Ayda otuz dolardan fazla veremeyiz ama iş hafif. Ara sırada biraz el işi yapmasını isteyebiliriz. Hoş bir kız olmalı. Şık, davranışları zarif. Ne demek istediğimi anlarsınız. Otuzunu geçmesin. Güzel de olmalı. Adını yazar mısınız? Eneliza. kafası karışarak baktı kadına. Açıklama yapmak üzere ağzını açtı. Sonra hiç konuşmadan gıcır gıcır perde takılı kapıya döndü. ''Adres bırakmayacak mısınız?'' diye seslendi genç kadın Eneliza'nın arkasından. Eneliza kalabalık caddeye çıktı. Büyük şehir parlak ilkbahar havasının altında sayısız başlangıcın kıpırdısıyla nabız gibi atıyordu. Eneliza içinde ilan asılı başka bir vitin arayarak yürüdü. Son